İbn-i Teymiye rahimahullah mukaddimeyi sunduktan sonra mukaddime de ne dedi? Mukaddime'nin alalım başarı. Mukaddime de ne yazmıştı? Şah, rahimahullah dedi ki Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah elze ersele rasulehu bilhuda ve dinil haq li izhirahu ala dini kullihi ve kerha billahi şehide bunların hepsini şerh ettik. Sonra dedi ki İbn-i Teymiye halde rasta şerh etti. Sonra Dedi ki İbn Teymiye, "Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ikraran bihi tevhiden. Bunları da anlattık. Sonra dedi ki, "Ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulühu sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi maziden." Bunları da anlattık 13 ders boyunca. Şimdi İbn Teymiye demek ki mukaddimeyi çok kısa tutuyor. Şimdi şu dakikadan itibaren akideye giriyor İbn Teymiye kitabında. Biz de şu dakikadan itibaren artık meseleleri inşallah e, tavsiyeli şekilde anlatmaya çalışacağız. Şimdi. Ancak bu ders tabi bu ders çok bir e, fazla fayda olmayacak. Özellikle bu dersten sonra artık faydalar gelmeye başlayacak. E, şimdi Ibn Teymiye kitabına şöyle giriş yapıyor. Diyor ki: "Amma bat." emma diyor. Hani mukaddeme sunarsın sonra ne yaparsın? Dersin ki emma ba'd dersin mevzuya geçersin. Değil evet. mi? Biz de işte e, her dersin başında salat selam getiriyoruz, emma baht diyoruz, giriş yapıyoruz. i̇bn Teymiyye de demiş ki emma ba'd bundan sonra diyor ki فَهَذَا اِشْتَ بُوْ اِعْتِقَادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ اِلَى قِيَامِ السَّاءَ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاءَ Bu kıyamet saatine kadar Ehl-i sünnet vel cemaat olan ve kurtulmuş ve yardım olunmuş fırka olan, Naciye Fırkat'ın Naciye olan, ehl-i sünnet vel cemaatin akilesidir bu diyor. Böyle giriş yapıyor. Oku bakayım şimdi İbn-i bu cümlesini e, nasıl tercüme yapmış? Oku. ya söyle Sesli. İmdi bu Risale. İmdi. Emma bade, imdi tamam, yani bundan sonra. Evet. İmdi bu Risale kıyametin kopacağı vakte kadar Yardıma masar kurtuluşa eren fırka olan ehli sünnet ve cemaati itikadına itikadına dairdir. Hı. Şimdi burası kimin sözü? Bu İbnü İbn Teymiyye'nin. Bundan sonra alttaki kim? Halherasa. Şimdi bundan sonra ne yapacağız biz? Şimdi bu mukaddimeyi de o geçti gitti. Bundan sonra ne yapacağız? İbnü Teymiye'nin böyle cümlesini okuyacağız ya. Halherasa geçmeden. Ben o cümle hakkında o söyledikleri hakkında önce bir ben anlatacağım biraz. Evet. Böyle bildiğim kadarıyla şerh etmeye çalıştığım kadarıyla. Ondan sonra Halil Heras'tan okuyacaksınız. Evet. Halil Heras'tan okurken de ben işte anlatmam gereken yerler olduğu zaman kitapta evet. anlatacağım. Şimdi onu koy şöyle. Arasına bir şey kapat. Böyle dinlersin. Şimdi alıyoruz başa ki ki bundan sonra işte bu Nedir? E itikadul firkatun naciyetil mensura. Naci olan firkatın naci yani kurtulmuş, naciye kurtulmuş. El mensura yardım olmuş ve kurtulmuş fırkanın itikadıdır. İla, ila kıyamisa kıyamet saatine kadar olan. Evet. Ehli sünne Bu da ehli sünnet ve cemaattir. Şimdi bu cümleyi başa alalım tek tek anlatalım inşallah. Diyor ki amma ba'd. Şimdi amma ba'd bunun açılımı mehmaya kum min ba'de min ba'de şey. Tamam Ya yani, her ne olursa olsun bundan sonra diyorsun ve mevzuya geçiyorsun. Şimdi bu emma ba't bir sıladır. Yani böyle e, e, yani intikalun min uslubin ila uslubin aher. Alimler böyle der. Yani bir usulükten başka bir usulüpe geçiş yapmak için arada bir köprüdür tahvilecaisi. Yani ne yapıyor alimler? Bir mukaddime sunuyor. Salat selam getiriyor. Bir mukaddime sunuyor. Salat selam getiriyor. Sonra ne yapıyor? Mevzuya giriş yaparken emma ba'dı kullanıyor. İşte bundan sonra. Yani bu salattan selamdan sonra, bu dediğimizden sonra bu böyle böyle böyledir. Mevzuya giriş yapıyor. Yani arada ne bu? Köprü. O zaman diyoruz ki sanki emma ba'd kendisinden öncesiyle kendisinden sonra arasında bir atıf oluyor. Bir köprü oluyor. Ama bizim bazı meşahitlerimizden ki mesela bunlardan bir tanesi benim en çok istifade ettiğim Akere'de. En çok yani ondan daha fazla hiç kimseden istifade etmiyorum. En çok ondan istifade ettim. Ee, Şeyh İbrahim Ruhili. Diyor ki ben diyor bazı ıh, Arap dili ile alakalı bazı kaynak lugatlarda şuna vakıf oldum diyor. Şuna, şuna rast geliyor bazı alimler, bazı lügatçılar bu kelimeyi inkar etmişler. Yani Arap bile edebiyatında varlığı veya yokluğuyla alakalı değil. Yani bunun böyle bir sılla olarak kullanmasını hoş görmemişler. Sılla olarak kullanmasını hoş görmemişler. Demişler ki, hatta bunu mesela Aktul Ferit'te geçiyor. Bu Aktul Ferit'te geçiyor. Mesela bir hutbenin siyakından falan böyle bahset. Şiak anında böyle şu bahsediliyor. Diyor ki hatiplerden bir tanesi bir gün alemin bir tanesine diyor ki, alemin bu Akıl de var. Diyor ki keyfe ana ben nasılım diyor. Keyfe ana diyor. Ben nasılım? Hani şeyini soruyor. E hatiplik babında ben nasılım diye soruyor. Alim de ona cevap veriyor ki ne el katibu ente le le le amma ba'd. ve teşir bil yet. Yani diyor ki keşke sen diyor sen çok yani tabiri caizse nasıl diyeyim sen çok süper bir hatipsin aslında çok iyi bir hatipsin ama keşke emma ba'd demeseydin evet. emma demesin ve konuşurken de el işaretleri el hareketleri yapmasın hani insan ben bir de mesela şu an konuşurken yapıyorum değil mi İnsanlar ne yapar el hareketleri yapar konuşurken evet. mevzuya göre böyle Kesinlikle. yeri gelir eliyle daire çizer değil mi yeri gelir eliyle bir yere işaret eder konuşurken veya bir şey örnek verirken el hareketiyle verir gibi hem konuşur hem de eline hareket ettirir. Diyor ki işte alim buna nemel hatibu bu yani sen ne güzel bir hatipsin. Ama emma ba'd demeseydin ve ellerinle konuşurken işaret etmeseydin. İşte sanki bu alim bu cevabıyla bu soru sorana ne demiş oluyor? Yani emma ba'di hoş görmüyor ve e, sanki bu emma ba'di şey olarak görüyorlar. E, böyle kelamda maksa delalet eden bir şey olarak eksikliğe delalet eden. Yani bu adam güç yetiremiyor öncesiyle sonrasını bağlamaya. Evet. Hani e, hani bir mevzu diğer mevzuyla bağlamak deriz ya biz Türkçe'de. Mesela bir mevzudan bir mevzuya geçiş yapmak için burada tabi caizse hani biraz kıvrak zekalı olman lazım. İşi bilmen lazım ki mevzudan mevzuya güzelce geçebilesin. Evet. Şimdi sen sadece bir emma bağıda araya sokarak ki böyle bu kelamda Eksikliğe delalet ediyor. İşte mevzudan mevzuya geçiş yapamıyorsun. Mevzudan mevzuya bağlayamıyorsun. Bu yüzden emmabat deyip böyle kolayını seçiyorsun. Ve bu kelamda eksikliğe delalet eder gibi bu, e, e, bir tavır, tavır sergiliyor halim burada. Yine el işaretini de burada yeriyor. Yani konuşurken el işareti yapmayı da yeriyor burada. E, sanki burada şunu demiş oluyor. Yani kişi e, el işareti yaparak anlatması kişinin acizliğinden kaynaklanır. Meseleyi böyle lafızlarıyla... Ee, anlatamıyor. Lafızlarıyla ifade etmekten aciz bu kişi. Bundan dolayı el hareketlerini kullanıyor. Sanki bu kelamda neye delalet ediyormuş? Nakısla e, delalet ediyor. <gülüyor> Ancak biz diyoruz ki bu türlü şeyler Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine arzolunduğu zaman o zaman hak ortaya çıkar. Bakıyoruz ki bu söylenenin tutarlı hiçbir yanı yok. Ama caiz caiz olmanın sünnet kelamda da tam bir fasahata ve belagata delalet eder. El işareti de yeri geldiğinde kişinin kelamının beliğine delalet eder. Bilakis el işareti de ama her zaman her yerde değil. El işareti de emma ve adde ikisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiiliyle sabit ve ikisi de hak ve ikisi de kelamda mükemmelliğe delalet eder. Bilakis kelamla el işaretini birleştirmek beyan üzerine beyan, ziyade olarak beyana delalet eder. Çünkü baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakıyoruz sünnete baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emma bat kelimesini istihdam etmiş. İstihdam etmiş. Bu birinci reddiye bu adama. İkinci reddiye bakıyoruz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam konuşurken el işareti de yapmış. Mesela e, veda e, hacında değil mi? E, ne diyor Allah'ımma bellak, Allah'ımma eşhed Allah'ım tebliğ ettim, Allah'ım şahit ol derken elini ne yapıyor? Semayı kaldırıyor. Sonra ne yapıyor? İnsanları indiriyor. Değil mi? Evet. Yani bakıyoruz Allah Resulü el işareti yapmış. Hatta Allah Resulü'nün biz bu derslerde sünnetinde de uyguluyoruz elhamdülillah. Evet. Tahtaya çiziyoruz anlatırken bazen. Evet. Allah Resulü bir gün düz bir yol çiziyor. Bu benim hak yolumdur. Sonra yanına yollar çiziyor. Değil mi? Evet. Yani bakıyoruz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde evet. el işareti de mevcut. Yazma çizme de mevcut. Emma Baat de mevcut. Evet. Yani var mıydı daha Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'ın daha fasih bir kişi? Bak Allah Resulü sünnette hadisleri söylerken nasıl ibareler, ne kadar güçlü ibareler çıkarıyor? Alimler bir ibaresinden dünya kadar ne yapıyorlar? Hadi. Malumat alıyorlar. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi e, el-cevami'el-kerim demiyor mu? Ben kelimenin camileri verildim. Yani yani bana öyle kelimeler verildi ki ben o az şey söylerim onunla çok şey ifade ederim bunu söyleyen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. O zaman Allah Resulü kelamda aciz değil. Buna rağmen el işareti yapması kelamda acizliğini göstermiyor. Demek ki el işareti kelamda acizliği göstermiyor. Bilakis mülek mükemmelliği ve e, kelamda e, beyanda ziyadeliğe delalet eder. Ancak burada bir istisna getiriyoruz. Bu her zaman el işareti yapılmasının uygun olduğunu göstermez. Bunun delili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir şey yok. Her şeyi anlatırken illa eş, el işareti yapardı. O zaman yerine göre, mekanına göre bu. Yerine göre, mekanına göre bu. <gülüyor> Değişir. Evet. Ondan sonra mesela bu köşeye başka bir hediyede de verilebilir. Şimdi bu kişi ne dedi? Diyor ki bu arada sıla olan köprü olan emma'ba'at evet. bu bir sıladır değil mi? Arada köprü kendisinden önceki ile sonrasını evet. sonraya geçiş yapmak için bir böyle köprüdür bağlantıdır. Evet. E biz diyoruz ki hani bu neden acillik olsun ki emma'ba'at evet. atıf harfleri Arapçada bir sürüdür. Mesela fa, vav, fümme Bunlar emma kelime olarak çok daha basit değil mi? Allah, mesela Allah Resulü şöyle diyebilirdi, mesela e, işte bir e, e, bir şey söylüyor, geçiş yaparken veyi kullanıyor. Evet. Veya F harfini kullanıyor. Veya sümmeyi kullanıyor. Yani sümme, val, fe bunlar emma göre çok daha basit değil mi? Basit. Çok daha basit. E bunu kullanamaz mıydı? Mesela biz şöyle diyemez miyiz? Mesela diyoruz ki, derse başlıyoruz şimdi. Diyoruz ki, Bismillah, es salatu ve selamu ala Rasulullah Konuya geçeceğiz. Ne diyoruz? Emma ba'd. Amma ba'd Yerine şöyle diyemez miyiz? Bismillah. Es salatu ve selamu ala rasulullah. Thümme. Deriz sonra geçeriz. Bak bunların hepsi bağlaç. Evet. E şimdi madem ki şimdi bu adam, bu mesela bu ilmeyenine sorulur. Allah kendisinden razı olsun. Buna sorulur şimdi. Deriz ki atı o kadar çoktur ki ve o kadar basittir ki emmâba'da göre çok daha basit. Eğer emmâba'd acizlikse ve thümme fe, fe' bunların hepsini kullanmak hayli hayli acizlik olur. Diyebilirsin mesela emmâba'd yerine dersin ki fe'lemu sümme a'lemu ve bak. Evet. araya ne kadar böyle basit kelimeler koyabilir. Bu akdul Ferit'te geçiyor. Bu bir alimle talebesinin evet. alimle ben ona soranın kıssasını veriyor. Tamam mı? Ya. Evet, isim vermiyor. Evet. evet. Tamam. tamam. Şimdi o zaman diyoruz ki emmet sünnete de var zaten. Kelamda da fasahata delalet eder. Nakslığa, dil tam tersidir yani. Evet. Diyoruz ki emmâ bat, فَهَذَا اِتِقَادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ ila اِلَى قِيَامِ السَّىٰهِ اِهْلِ سُنَّةِ Bu ehl-i sünnet vel cemaatin cema itikaddır. Şimdi itikad-ül fırkatın Şimdi burada dikkat edecek olursak ehl sünnete iki tane vasıf veriyor İbn-i Teymiye. Birincisi naciye olması, Fırkayı Naciye olması, Naciye de kurtulan demek. Kurtulmuş olan. Ve mensura, yardım olunmuş ibarelerini veriyor. Şimdi biz diyoruz ki Allahu Alem burada Naciye'den maksat yani kurtulmasından maksat hem dünyada kurtulmasıyla alakalıdır hem de ahirette kurtulmasıyla alakalıdır. Ahirette azaptan kurtulur. Dünyada ise bidat ehlinin heva ve heveslerinden bir de el sapkınlıklardan kurtulur. O yüzden diyoruz ki şey daha çok naciye kısmı kurtulmuş ibaresi daha çok neyle alakalı ibn Teymi'nin? Dünya ile alakalı. Mensûra kısmı yardım olunmuş kısmı e, yok e, evet e, naciye ahiretle alakalı diyoruz daha çok. Naciye fırkası, heh, naciye kurtulmuş fırkası kurtulmuş ibaresi daha çok ahiretle alakalı. Dünya ile de varanısı var ama. E, daha çok alakalı olması itibariyle baktığımız zaman olaya daha çok ahiretle alakalı. Naciye kısmı. Mensura kısmı ise yardım olunmuş, dünyayla alakalı. Çünkü neden? Baktığımız zaman sünnete, lafızlara baktığımız zaman fırkayı Naciye'ye sorulduğunda Allah Resulü cevap olarak ateşten kurtulmuş fırka olarak cevap veriyor. Evet. O zaman buradan ne anlıyoruz? Naciye kısmı daha çok ahiretle ay alakalı. Ateşten. Çok alakalı. Evet. Mensura kısmı ise yardım olunmuş kısmı daha çok dünyaya alakalı. Çünkü neden? Allah Resulü aleyhisselatu vesselam ki biraz sonra ileride de geleceği hadiste e, şunu kullanıyor: La tazalu min ummeti al al hakkı la ydur men khaziruhum hatta yati Yani ki ümmetinden yardım olmuş hak üzere yardım olmuş bir ta'ife var olacaktır diyor. Tamam. Var olmaya devam edecektir. La ydur men khazelahum. Onlara muhalve edenler bunlara Zarar veremeyecekler hatta ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar. Evet. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? ümmetinden bir taife var olacaktır. Ama nasıl bir taife? Hak üzere olan taife yardım olunmuş. Bak dünya ile alakalı. Değil mi? O zaman diyoruz ki bu hadisten de bu söylediğimiz hadislerden de yola çıkarak diyoruz ki burada naciden kısmı daha çok ahiretle alakalı. Her ne kadar dünyayla da bağlantısı varsa. Çünkü bunlar ahirette kurtulmayla yetmiyor. Dünyada da Müşriklerin şirklerinden, bidatçıların bidatlarından kurtulmuş fırkadır. O yüzden buradan ayrı, ayrı bir delil de çıkıyor bu Demek ki bir tane hak tayfa olacak kıyamete kadar. Ve bunların bütün her şeyi hak olacak. İtikad üzerine her şey. Bu fertler üzerinde değil. Fert, İlla ki ehl-i fertler arasında, akiyede de olsa, fıkıhta da olsa hata yapanlar olacaktır. Ama biz bunların genelini yani icmasından bahsediyoruz. Bunların bir meselede icma etmesi, o bizim için hüccettir ve haktır. Ve bu hak kıyamete kadar devam edecek. Aksi halde ne üzerine e, it, it, icma etmiş olacaklar bunlar? Hakkın yer, zıttı nedir? Doğru. Batıl. Ama Allah-u bunlara ne diyor? Hak üzere ve yardım olunmuş fırkı olarak devam edecektir bu taife. Bu ehl-i sünnet vel cemaat. O yüzden ehl-i sünnet vel cemaatin kablinin dışında yeni bir kabul ihdas edemezsin. İstediğin kadar delil evet, getir. Evet. Bunların hepsi ne? Boş. Boş. Ne anlarsın? Delilden denir bu insana. Bin dört senenin anlamadığını sen mi anladın? Evet. Tamam. O zaman Naci et Evet Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Evet. Bir de mesela Genelde mesela Nusra yani yardım olunmuş genelde böyle kimler için kullanılır? Böyle mücahitler için. Değil mi? İşte gerek meşru olduğu dönemlerde silahla cihat edenler olsun. Gerek dille, beyanla, kalemle, hüccetle cihat edenler olsun. Bunlar da hep dünyayla alakalı. Böyle de bir işaret var. Şimdi burada e, tekrar başa alıyoruz. İbn-i dedi ki bundan sonra fahaza. işte bu fırkatin bu kurtulmuş olan, naciye olan fırkanın İtikadır ila kıyam kıyamet saatine kadar kurtulmuş olan ve yardım olmuş olan fırkadır diyor. Ancak buradan bir işgal çıkarıyor. Diyorlar ki e, İbn-i sonra gelip de bu risaleleri İbn-i bu Akadetül Vahasya Risalesi'nin şerh eden yüzlerce alim gelmiş. Bunların bazı kısımları bu cümlede yani bu en son söylediği yerde bir işgal görüyorlar. Kıyamet saatine kadar olan kısmında. Şöyle bir işgal görüyorlar diyorlar ki yani biz diyorlar naslara baktığımızda, yani naslara baktığımız zaman kıyamet kimin üzerine kopacak? Ya şerli insanların, şerli insanların değil mi hadiste geçtiği gibi yani hatta onlar diyecekler ki ya Allah Allah abana ala kelime biz Allah Allah diyecekler bunlar biz babalarımızı bu kelime üzerine bulduk diyecekler ve bunlar insanların en şerleri olacak hatta başka bir hadiste rüzgar gelecek kalbinde zerre kadar imanı olan herkesi alacak. Sonra insanların şerleri kalacak ve kıyamet bunların üzerine kopacak. E i̇bn Teymi nasıl kıyamet sağdığına kadar diyor? Anladın mı işgal noktasını? Evet. Alemler burada işgal görüyor. Şimdi bazı alemler bu işgale diyorlar ki şöyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki Allahu alem. Yani bu biz demiyoruz tamam i̇bn Teymi'nin bu kelamı yüzde yüz doğrudur. Ancak i̇bn Teymi şunu kastetmiş olabilir ihtimale. Tamam mı? Evet. Yani bu İbn-i kurtarma babından demiyoruz bu. Hata, hata da diyebilirsin belki buna. Bu ayrı bir mevzu. Evet. Tamam mı? Yani burada Hüsnü zan yaparak şu olabilir ihtimali var. Hadiste ne diyor? Men mate, فقد قامت kıyametه. Kim ölürse kıyameti kopmuştur. İbn-i Teymiye buradan kıyametten kıyameti suğrayı kastedebilir. Evet. Alimler kıyameti ikiye ayırmış. Kıyameti suğra kıyameti el-kubra. Kıyameti suğra küçük kıyamet. Bu da insanın ölümüyle gerçekleştireceği kıyamet. Büyük kıyamet bildiğimiz kıyamet. Evet. Büyük alametler çıktıktan evet. sonra insan kıyametin kopması. Şimdi diyorlar ki İbn Teymiye bunu kastetmiş olabilir ihtimalin. Ve siyak sibak da buna delalet ediyor. İbn Teymiye'nin keramını gelecek şimdi neden? Şimdi İbn Teymiye rahimeullah kıyam saat diyor. Diyor ki burada da bir hadis var küçük kıyametin olduğuna dair. Men mate mate fekad kıyametu. Kim ölürse kıyameti kopmuştur. Ancak her ne kadar böyle bir hadis de olsa bu hadis zayıf. Değil mi? Şeyh el-Albani mesela es silsiletüs zayıf hale bunu zayıflıyor. şimdi bu hadis zayıf. E şuna şöyle cevap veririz. İbn-i de bu sayı olabilir. Ve sayı olduğunu zannederek bunu istilal etmiş olabilir bu bir. İkincisi, bu her ne kadar zayıf da olsa merfu olarak zayıf hadis. Allah Resulü'nden mevkuf olarak muğireden bu hadis mevcut. Yani sahabeden bu hadis mevkuf olarak mevcut. A, Demek ki sahabeler küçük ölüme mesela ölüm diye, kıyamet diye isimlendirmişler. Evet. Ha. E, bu hadiste mevcut. Ha. Bundan dolayı biz diyoruz ki bu risalde e, ileride de zaten bu hadis gelecek. Tahkiyle, tahriciyle okuruz. Hadis mevcut yani. Muğire'den Hasan olarak gelmiştir. O yüzden diyoruz ki burada İlâ kıyam saa küçük kıyamet olarak anlaşılabilir. Şimdi e, e, İbn-i de sanki siyak ve sibakı ona delalet ediyor. Çünkü neden sonunda ne diyor? Ehl-i sünnet vel cemaat. Evet. i̇bn gibi bir insan tabii ki biliyor. E, kıyamete yakın. Evet. Ee, insanların ruhları alınacak ve ehl sünneti ile sınırladığı zaman o zaman bu ehl sünnetin son dönemini kastetmiş oluyor i̇bn Anlatabiliyor muyum? Bak Siyak ve Sibak'ı kaldık. gördün mü burada evet, ince nokta evet, evet. Yani, Siyak ve Sibak'ı burada ne yapıyor? Meseleye delal ediyor. O yüzden biz ne diyoruz? Ha. Ha. O zaman biz ne diyoruz? Bir insan bir meseleyi tahkik edeceği zaman böyle zahiri gibi okuyup tamam, bitti, ben, ben tamam bu olay bitti değil. Ben kendi kafama göre hadis ayet okurum değil. Ayetlerin siyah sibakları var. Lafızların delalet ettiği mana var. Meal Kur'an mıdır? Değil. Kur'an dersen küfür. küfür. Kur'an'ı ibaret etmeye çalışan lafızlardan ibaret. Evet. Delil olmadığı Allah'ın kelamı ne? Kur'an'da hakkında Arapça. Meal Türkçe. Bak bu birinci reddiye. ikinci reddiye. Allah Kur'an'da her harfe on saat veriyor. Evet. Değil mi? Meal'in her harfine on sevap veremez. Evet. Kur'an'ı abdestsiz ellemek haram. Meale... 50'e bilirsin ha itilaflı, cayız genelmler işmiş ama tercih edilen görüş delillere baktığımız zaman güçlü olan görüş haram oluyor yine de. O tartışlar Fıkıhta bunların hepsi gelecek zaten, tamam mı? bütün böyle görüşleri delillerini tartışacağız, tamam? Ee, <gülüyor> hadis var zaten açık elbette sahihi. Her ne kadar Elbani sahi o e, cayız olanlardan da görse, e, e, sonuçta alimler itilaf etmiş. E bu tarafa da sen bahtıldasın. Diyemeyiz. Bu ehl-i arasında güçlü bir hılaftır. Ortaya bırakır. Delileri okuyan kalbini mutmayan olduğu şekilde amel eder. Ama allah Alem baktığın zaman dört mezhebin görüşü de budur. Haram. Kur'an abdelesiz elleyemezsin. Ama meal değil. Çünkü meal Kur'an değil. Mealli bir Kur'an düşün. Onu abdelesiz elleyebilesin. Neden? Mealli Kur'an Kur'an mıdır, dil midir? Kur'an desen yanlış. Neden? İçinde Türkçe var. Kur'an değil desen yanlış. O zaman bu nisbi mutlak mukayyet olayı var. Ağatabiliyor muyum? O yüzden kitap olarak orijinal halini düşün. Meale beraber. Kur'an diyebiliyor musun? Demiyorsun. Değil mi? Ha, o yüzden meale elleyebilirsin içinde. Kur'an-ı Kerim'de olsa. Tamam. Ee, bunu neden söyledim? O zaman ayetlerin siyah bak olayları vardır. Bunlara bakacaksın. O yüzden <gülüyor> biz diyoruz ki kişi kendine göre nasıl anlamada hareket edemez. Evet. Burada başka İbn-i kelamı üzerine söyleyeceğimiz şey bu cümle için bu kadar. Bir de bakalım Halil Aras bu cümle hakkında ne söylemiş? Bir de Şeyh'ten okuyalım. Bismillah. Emme'a bâdû. İmdi maksada geçişi gösteren ve bu amaçla... Şimdi emme bâdû anlatıyor. Biz anlattık bir de Şeyh anlatıyor. Evet. Emme'a bâdû imdi. Maksada geçişi gösteren ve bu amaçla kullanılan bir <gülüyor> kelimedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerek hutbelerinde, gerek mektuplarında bunu çokça kullanırdı. Evet. Lahircilere göre takdiri anlamış şudur. Her ne olursa olsun şimdi söyleyeceğimize gelelim. Evet. Her ne olursa olsun şimdi, şimdi söyleyeceğimize, söyleyeceğimize gelelim, gelelim de. Me'ma min şeyin bat. Evet. Bu sözü ile tevhid edilen bu eserin ihtiva ettiği itikada dair imanı esaslara bir işarettir ki, Bunları da bu itikad Allah'a im iman etmektir diye özetlemiştir. Evet. İtikad... Şimdi alimler şuna da dikkat çekiyor. Latife olsun söyleyeyim. Bu kitaplarda gelir. Güzel bir fayda. Tamam. Şimdi i̇bn kitabına mukaddime yaptı. salat selam getirdi. Emme ba'd dedi. Sonra ki فَهَذَا اِتِقَابِ الْفِرْقَةِ النَّاكِيَ Bu fırkat-ı naciyenin Bu dedi ne? Şimdi kitap yazıyor bu. E, boş. Evet. Neye bu diyor? Olmayan bir şey. Neye bu diyor? Bundan sonra. Ama bu diyor. Şimdi işaret ettiğin zaman bir şey gösterirsin. Bak alimler onu bile anlatmış. Şimdi sen diyorsun ki bu şimdi kitabı yazıyorsun, değil mi? Şimdi böyle mürekkep sağdan başlıyor şimdi Arapçadan. Yazıyorsun bu yazdım. Buyla bir şey işaret edeceksin. Bu yazdığım diyorsun, değil mi şimdi? daha yazdığına gelmemişsin. Daha hiç akide yazmamışsın. Tamam mı? Boş yani. Evet. Hani bu nedir o? Ortada bir şey olacak ki göstereceksin. Değil evet. mi? Şimdi almadık ki ya ibni Teymi önce Akide'yi yazdı ondan sonra başına bu'yu koydu. İşte bu. Anladın mı? Önce yazdı komple kitabı ondan sonra bu'yu koydu. Ya da bu illa her zaman hissi şeylere işaret değil. Bazen zihnimdeki şeye de bu diye işaret edersin. Yani benim zihnimdeki bu şey. Birazdan yazacağım evet. bu şey demektir. Tamam mı? Evet. Oku. Itikat, şuna itikat ediyorumun mastarıdır. Evet. Bir şey Akide inanç edilmeyi ifade eder. Evet. Bunun da anlamı kalp ve vicdan ile bunu kati olarak kabul edip bununla da Allah'a bağlanıp itaat etmektir. Şimdi burada aslında akide kelimesini iyice şerh edip anlatmamız lazım. İbn-i Teymi'nin kitabında geçiyor. Evet. Bu Şeyh Rahimovla kısaca değinmiş. Evet. Ee, biz bunu şimdi el Mufid fi muhimmat Tevhid adlı eserde e, onu işleyeceğimiz için burada pek değinmeyelim diyorum. Bu bir. Evet. İkincisi her ne kadar e, e, yani değinmiyorum diyorsam da yani be, e, anlatmak gerekir burada. O yüzden hemen şuna değineyim kısaca. E, Akad kelimesi, itikat kelimesi akıt'tan alınmış, akıt evet. kelimesinden. Akıtta böyle bir şey ifa edip düğüm atarsın ya. Evet. Or, e, ona akıt denir mesela. Tamam mı? Evet. E, e, Abdülhabıl, e, oradan gelme, yani ipin düğümünden gelme, akıt evet. kelimesi. Evet. Yani bu mesela lughat ve asılahi manalar. Şimdi bu, bunları biraz fuketmek lazım. Şimdi e, düşün, hmm. mesela bizim e, internete girdiğimiz cihazın ismi ney? Bilgisayar cihazın ismi bir komple bilgisayar değil mi? Peki bu cihaz icat edilmeden önce bilgi ve sayar kelimeleri var mıydı Türkçe'de ayrı ayrı? Yardım. Vardı. Sonra bu cihaz ne yapıldı? İcat edildi. Baklar bu cihaz ne işe yarıyor? Bir entrabasyon Yardım. sana ne yapıyor? Bilgi sayıyor. Sonra dediler bilgi sayar. Şimdi küfür. Küfür kelimesi. İslam, İslam gelmeden önce de Arapların dilinde küfür kelimesi yok muydu? Tarihi çok eski Arapçanın değil mi? Vardı. Peki küfür neydi? Örtmek. Yani mesela sen yere tohum atıyorsun, serpiyorsun. Sonra hmm. bu işte çim falan veriyor böyle. Toprağı ne yapıyor bu? Çimler çim, örtüyor. Ne? Buna Araplar küfür demişler. O hmm. zaman küfür ne demek? Örtmek. Örtmek. Sonra bakmışlar Allah'a hmm. ve Resulüne küfreden örtüyor? Hakkı, Hakkı örtüyor. örtüyor. Demiş, hmm. Demişler buna küfür ismi verilmiş Kur'an ı ve Sünnet hmm. tarafından. Ee, mesela iman. İman, e, iman kelimesi ee, yok muydu? Hmm. Kur'an'dan önce lafız olarak vardı. Neydi manası? tasdik. Sonra geldi Allah bizden bir şeyleri inanmamızı, tasdik etmemizi istedi. Sonra buna ne isim verdiler? Allah ve Resuluna ne isim verdi? Sahabeler de bunun nasıl kullandı? İman. Evet. Bütün böyle kelimeler, lughavi, sılahi arasında bir bağlantı vardır. Evet. Çünkü imanda da tasdik var. Şimdi itikat da böyle. Şimdi, itikat Allah bizden ne istiyor? Kalbinizi bu benim söylediklerime bağlayın. Değil mi? Bunu istemiyor mu? Allah kalben, evet. dille söyleyip, kalple inkar edenlere ne isim veriyor Allah? Münafıklar, Münafıklar Resulullah'a geliyor ne diyor? Biz şehadet ediyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün. Evet. Dille bunu söylüyorlar mı? Allah da diyor ki Allah da şehadet eder siz yalancısınız. Evet. O zaman itikatta Allah kalbin bağlamasını istiyor. Evet. O yüzden alimler tutmuş demişler ki Allah bizden kalben inanmamız gereken şeyleri istiyor. Biz buna ne ismi verelim? İtikat. Çünkü itikat kelimesinin manası ne? Düğüm atmak, bağlamak. Evet. Sanki sen kalbini Allah'ın söylediklerine ne yapıyorsun? Bağlıyorsun, evet. düğüm atıyorsun. İtikat buradan alınmış. Ama bunu daha tafs tafsili ve ilmi açıklamasını biz bunu el-mufid fi-muhimmatid tevhid eserinde yapalım. <gülüyor> tamam anlaşıldı inşallah. Sen devam et bir okumaya. Devam et. Evet. İtikat. Sesle biraz. İtikat. Şuna itikat ediyorum. Bastarıdır. Bir şeye akide inanç edilmeyi ifade eder. Evet. Bunun da anlamı kalp ve vicdan ile bunu katil olarak kabul edip bununla da Allah'a bağlanıp itaat etmektir. Aslı itibariyle ipi akdetmek. Düğümlemetten gelmektedir. Evet daha sonra kati inanç ve kararlılık hakkında kullanılmaya başlanmıştır. Evet. Aslen ipi bağlamak için kullanılır. Evet. Tamam. Sonra işte kalbin inancıyla e, inancı hakkında kullanılan bir hı hı. lafza dönüşmüş. Evet. Kurtuluşa eren fırkan, fırkayın ağacı. İşte burada hakikatin örfiyyetin, hakikatin lukaviyyetin, işte bu tip e, hakikatin şer'iyyetin, bu tip şeyler geliyor. Bunlar fıkıhta da işe yarayacak. Bunlar gelecek hı. inşallah ileride. Yani. İşte. Evet. Kurtuluşa eran fırka, fırka inacı. Fırka F harfi esre olarak insanlardan bir kesim demektir. Evet. O zaman el firka ne demek yani F harfi kesreli yani altta fırka veya ferka dil fırka onu demek. Fırkat taifetun minen nas demek. İnsanlardan bir taife. Evet. Bir insanlardan bir tayfeye bir toplu fırka ismi verilebilir. Bu lügat, evet lügaten. Bu fırkayı yardıma mazhar kurtuluş, eren diye nitelendirmiş ve bunu evet. da Peygamber Efendimiz'in şu hadisinden evet. harekete sürmüş. İtirime demek ki bunu Nebi Sallallamın hani Naciyetül evet. Mensoura, bunu Nebi Sallallamın hadisinden almış. Evet. evet. Oku bakayım hadisi. Ümmetimden bir kesim hak üzere yardıma mazhar olarak kalmaya devam edecektir. Evet. Onları yardımsız bırakanların onlara onlara zararı olmayacaktır. Evet. Allah'ın emri gelinceye kadar bir sahiptir. Evet. Bu hadisi Buhari el. İtislam. Tamam, Bukhari de yeter. Bukhari Müslüman ise Bukhari Müslüm de yeter. Tahkir, tahriç, tahkik falan okunur. Evet. Ancak hani önemli bir yer verir. Tahkik, tahriçte önemli bir şey açıklıyordur. O okunur, o ayrı. Evet. Devam. <gülüyor> Bu ifadeleri kullanırken ilham aldığı diğer hadis de şudur: Bu ümmet 73 fırkaya ayrılacaktır. Biri müstesna, hepsi ateştedir. Hı. O ise bugün benim ve asabımın üzerinde bulduğumuz yolun benzeri evet. üzerinde gidenlerdir. Evet. Sahabe bunu evet. sorduğunda değil mi? Söylüyor. Evet. Şimdi bu diyor kulluhum finlar. Şimdi bu ateşte. Ateş evet. neyle alakalı? Ahiretle. O evet. yüzden diyor ki naciye kısmı daha çok neyle alakalı? Ahiretle evet. alakalı kurtulmuş vasfı. Ama dünyada da kurtulmuştur. Evet. Bidatlardan, şüphelerden, şirklerden. biliyor evet. muyum? İtikadi huzursuzluklardan. Evet. Evet. Hasen bir sahih hadistir. Diye. Evet. Oku oku Hasen Hasan Hasan diyorsa oku. Hasen bir hadistir. Tirmizi bu hadisi Abdullah bin Amr bin el aslan iman ve meca fil fil meca Ma, fit e, iftirakı hadi el ümmet. Bu hadis evet. ümmede. Tuhre e, 7397 rivayet edilmektedir. El evet. Iraki Tahricul İhya İhya ul Müddîn. İmam Gazali'nin orada da hmm. hadisi veriyor. E, o hadisi tahriceden kim el Iraki Evet. Ne diyor? Evet. Tahricul İhya 3. 3 230'da şöyle demektedir. Bu ümmetin ayrılmasını söz konusu eden hadisin senetleri ceyyid iyidir. Evet. Ayrıca Hafız bu hadislerin Iraklı muhaddis evet. Evet. Ayrıca Hafız bu hadislerin senetlerin hasen olduğunu Tahricul Keşşaf sayfa 63 no. 17'de belirtmektedir. Evet. Bu metin fırkalara ayrılacağını belirten hadisleri kardeşimiz Selim El Hilali Selim El Hilali Elvanî'nin en meşhur talebelerinden işte evet. meşhur Hasan, evet. meşhur Selman, evet. E, evet. Selim Hilali, evet. E, evet. Selim Hilali evet. e, Ali Hasan Halabi bunların hepsi nedir? Evet. Bunlar hepsi Erivan en meşhur büyük talebelerinden işte evet. bu da Selim Hilali de bunlardan bir tanesi. Evet. Nusul Nusulümme adlı eserinde bir araya getirmiş bulunmaktadır. Oraya evet. bakalım bir sayfa dokuzu 9 Dokuza Evet devam edelim. Ehli sünnet vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaat ifadesi fırka ifadesinden bedeldir. Evet. Sünnette kasıt yani e, e, fırka ifadesinden bedeldir ne demek? Hani fırkatın naciye Ehli sünnet vel cemaat bedeldir. Yani bu hem fırkatın naciye'dir hem ehli sünnettir. Birbirine bedel yani. Bedeldir, tamam mı? Evet. İrab olarak da öyle. O yüzden ehli sünnet vel cemaat diye Ehlu demezsin, ehli dersin. Evet. Sünnetten kasıt Bidat ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasından önce Resulullah'ın ve ashabının üzerinde gittikleri yoldur. Evet. Cemaat asıl anlamı itibariyle bir araya gelmiş, toplanmış topluluk demektir. Şimdi biz ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz zaman, e, adam mesela insanlar ne diyor, Müslümanım, e, Müslümanız deyin, yetmez mi? biliyoruz ki bu doğru, evet. yeter. Ama bu ehl-i sünnet vel cemaat denmesine engel Değildir. değil. Bunun delillerinden bir tanesi, çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve fakatına falan sorulduğunda cevaplarından bir tanesi de hiyel cemaat diyor. O cemaattır diyor. İşte bak ne diyoruz ki ehli'l cema cemaat cemaat evet. ehli. Bakın şimdi. Buraya oku. Burada önemli bir güzel bir nokta var. Evet. Cemaat asıl anlamı itibariyle bir araya gelmiş, toplanmış topluluk demektir. Evet. Burada onlarda kasıt ise yüce Allah'ın kitabı ve resulünün sünnetindeki apaçık hakkın etrafını toplanmış ve bu ümmetin selefini teşkil eden ashab-ı kiram ile tabiindir. Evet, bak şimdi. ehl sünnet vel cemaat. Ne gerek var biz diyoruz ki sünnet vel cemaat. Evet. Bana cemaat ben? Şimdi baktığınız zaman Allah Resulü cemaat diyor. Sedef Se de ne diyor? Cemaat diyor. ehl sünnet vel cemaat. Şimdi cemaat et taifetu yani, yani, e, yani insan topluluğuna ne denir? Cemaat. Ama burada sünnet üzerine toplanmış cemaat. Bak, sünnet üzerine toplanmış. O yüzden diyoruz ki Düşün ki bir topluluk var. Mesela Mutaselle toplu. Bunlar da cemaat değil mi? Evet. Cemaat. İşte atıyorum Cehmiye zamanında bunlar da cemaat değil mi cemaat? Değil hariciler mi? de kendi dönemlerinde, Aliradialdan döneminde ilk 12 bin kişilerde biliyorsun. Sonra İbn Abbas yolladı, İbn Abbas tebliğ etti. 8 bin kişi geri döndü, 4 bin kişi kaldı. Sonra Aliradialan saldırdı, değil mi? Bunlardan biri rivayete göre 7, biri rivayete göre 8 kişi sağ kaldı hepsi öldü. Bunlar da cemaatti kendi aralarında, değil mi? Bunlar Harur bölgesindeydi. Hatta Hacet Ayşe diyor ki sen Haruri misin? Bir sahabeye kızarken bir mevzuda hani sen harici misin gibilerinden o kadar diyorlardı ondan zamanında. Şimdi bu baktığın zaman e, bunlar da cemaat miydi? Cemaat. Ne farkı kaldı? Onlar cemaat. Sade cemaat. Biz ehl-i sünnet ve cemaat. Yani sünnet üzerine toplanmış cemaat. cemaat. İşte burada alimler icmanın alimlerin ininde de icmanın delaletine icmanın hücciyetine deralet vardır. Burada alimler demek ki e, hep bunu ne yapmışlar? Ön planda tutmuşlardı. Yani sünnet üzerine toplanan cemaat. Sünnette to birleşen sünnette birleşen cemaat. Ha, bu arada bu ses kaydedici şey oldu. E, demin dersi durdurduk ya. İkinci kez bastığımda başka bir dosyaya aldım. Artık bunu birleştiririz bir, şey, bir şekilde. Ben Şu an evet. iki kısım oldu yani bu. Tamam. Şu an yedinci dakika olarak görünüyor. Halbuki Pavusayla durdurdunuz mu? Pavusayla mi durdurdunuz? Ben bunu pavusayla durdurdum. Sonra bu otomatik kendi kapandı. Işte. şimdi kahve almaya gittim ya. Hı hı. İşte ben birleştirim ben bir şey. Kapandı. Basit birleştirim. Evet. Ee, ehl-i sünnet yani sünnet üzerine toplanmış. O bize niçin için ehl-i sünnet ver cemaat bensin ki demeyelim biz ehl-i sünnet ver cemaat. Allah Resul'ün cemaat demesin. O zaman Allah Resul'ü kurtulan fırkanın cemaat demesi cemaatin itibiyatı itibarlığına, itibariyetine e, deralet eder. Evet. İtibar alacaksın o cemaati. Eğer selef cemaati ki bundan selefin ahatları değildir. Şimdi hep karıştırılan bir şey var. Özellikle bu bir tek Türkiye'de karıştırıyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde yok da. Evet. Hani e, hiçbir Arap ülkesinde hiçbir e, aklı başında e, ilim ehlinden vesaire böyle bir şey yok da. Şimdi hiçbir zaman kişiler selef dendiği zaman veya Selef'in fehmi dediği zaman bir kişiden bahsedilmiyor. Mesela her zaman bize örnek verirler. Ya işte Selef'in fehmi hüccet olsaydı vesaire işte Selef'in fehmi bizim için dünce de delil olsaydı vesaire e, Ebu Bekir radıyallahu anh e, e, hata yapmamış mı? İşte temet tacını yasaklamamış mı? Ömer yasaklamamış mı? Sonra i̇bn Abbas dememiş mi başımıza taşı? Hep bu tip böyle şeyler Söyle. Ondan sonra ne bileyim e, e, İbn-i Mesudan bir hata gösterirler. Hep böyle mücadret mücadret işimiz gücümüz yok. Bir hata bulacağız. Binbaz'dan hata gösteririz. Yok o alimden hata getirir. Hüccet olsaydı bunu mu alacaktık gibi. Ya yani Şimdi böyle bir şeyle gelinmez. Yani Böyle bir şeyle gelinir mi? Ya dünyada hiç kimsenin söylemediği bir şey. Sen bana dünyada bir kişiyi örnek verebilir misin aklı başında? i̇bn Abbas'ın tek başına kavli hüccettir. Ali radıyallahu tek başına kavli hüccettir. Binmaz'ın tek başına kavli hüccettir. Dinin kendisidir diyen. Yok. O zaman Selef'in fehminden kastık mücerred insanlar değildir. Anlatabiliyor muyum? Tek tek insanlar değildir. Çünkü biz esle fehmuz selef kelimesini kullandığımız zaman bile oradaki eliflam selefteki cins ifade yani selef'in cinsi bütünü İcmasından bahsediyoruz. Şimdi mesela misal Ali, Ömerle e, Ebu Bekir radıyallahu anh temettu haccını yasaklamaları, İbn Abbas'ın burada gelip karşı çıkması, anlıyor musunuz? İşte selef'in fehmi burdu budur işte karşı çıkma olayıdır. Neden? Çünkü onlardan sonra selef ne icma etmiştir? Temettu hacci vardır. Vardır. ha. Temeddacı var işte selefin fehmi e, orasının kısmı. O mücerret insanların işte Ebubekir tek başına bunların hatası. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden selefin fehminden maksat hani kim bir kişiyi kastediyor ki bir kişiyi örnek veriyorsun. Hani ben selefin fehminden mücerret kişileri örnek verelim ki ya biz kendimiz zaten açık açık demiyor muyuz selefin fıkıhtaki e, ihtilafı. Eğer ihtilaf güçlüyse şaz değilse e, rahmettir diye. Yani bunu söyleyen eğer bizsek, anlatabiliyor muyum? E nasıl biz tek tek kişilerin e, görüşlerini şey sayarız, e, hüccet sayarız? İhtilaf oldu mu? Biz kendimiz söylüyoruz zaten. Anladın mı? Bir tanesi hak. Şimdi bu ihtilaflardan bir tanesi hak. Hak üç tane dört tane değildir. Onda bir şüphe yok. Hak bir tane. Anlatabiliyor muyum? Ama onların bu içtihada ve bu içtihadan çıkardıkları sonuç ümmeti ihtilaf. Eğer ihtilaf olmasaydı bana göre sen sapık olmuş olurdun, sana göre ben sapık olmuş olurdum. Neden? Sen niçin benim gibi namaz kılmıyorsun? Hadi ben diyorum Erhan abi. Niçin benim gibi namaz kılmıyorsun? Sen de bana sorarsın. Çok değil mi? Çok doğal hakkın. Sen niçin benim gibi kılmıyorsun? E sen Senin bir cevabın olabilir. Ya ben Allah Resulü'nün hadislerine e ben de baktım. Ama sen benim gibi anlamak zorundasın. Olur mu canım? Sen benim gibi anlamak zorundasın. Bunu sonu gelir mi? Yani he. Kim kimin fehmine hükmedebilir? Değil mi? Allah herkese aynı fıkı anlayan aynı anlayışı verebilir mi? Veremez. Sana görülükten sonra el bağlanıyordur. Bana göre belki bağlanmıyordur. Sana göre parmak hareketi yapılıyordur. Bana göre tutuluyordur. haniflere göre salınıyordur, Anladın mı? He biz fıkıhta bunların münakaşasını gördüğümüz zaman da o zaman anlayacağız fıkhın nasıl böyle. Ee, rahmet olduğunu. Evet. Anladın mı? Yani İslam'ın halifelerinden hani bu dört halife gibi değil hani. Mesela şey, Şeyh Abdülaziz bile mesela fıkhını Hadis şey değil, mi, değil ben öyle Yo, ben hadis söyledim mi? Heh. Hadis zayıf. Hadis uydurma. Mevlu. Uydurma. uydurma. Önemli değil. Önemli Şimdi ben sana bir tane uydurma hadis getirsem işte cehennemin azabı çok kötüdür. elinde uydurma var. Ama manen sahih. Başka rivayetler onu destekliyor. Ümmetin itilafını destekleyen, fıkıhtaki itilafını destekleyen birçok şey var. Bunların hepsi fıkıh işlediğimiz zaman bunları getireceğiz. Tamam mı? Şimdi buradan neyi demek istiyorum? Ehli Sünnet vel cemaat. İşte mevzu oradan çıktı. Tamam mı? Biz cemaat derken, bak ismini kullanıyoruz cemaat. Cemaat bir kişi değildir, iki kişi değildir. Şu manada iki kişi dedir. Selefin fehmini kastederken. Yoksa iki kişi aslan cemaattir. Çünkü namaz kılınıyor iki kişi. Cemaat namazı kılıyorsun. O o manada söylemiyorum. O yüzden bizim fehmuz seleften maksadımız neyi? Selefin ortak fehmi. Yani ortak ittifak ettiği konu. İhtilaf ettiği konularda tamam mı? Sen delile bakacaksın. Avamsan, avamsan, herhangi bir alimi gününde tanıdığın belli bir alimi taklit edeceksin alamsa. Eğer ilimle uğraşan bir insansa delillere bakacaksın. Anlatabiliyor muyum? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mi bahsinde? İşte ümmetin devlet üzerine birleşmesi. Ha, tabii tabii. Yani ya benim bir ümmetim darahat üzerine la evet. teşdemiyor ümmeti hala darale. Benim ümmetim darahat üzerine birleşmez. Ha, demek bir ki ümmet Ümmet demek ki bir mevzuda birleşirse ne üzerine birleşir? Yani, hak Mefhumul Mefhumu birleştir. muhalefetine bak hak. Evet, hak tamam diyor. o zaman selefin burada şu şerkatat ya. Evet. Ay ayınlık. Şimdi baktığımız zaman hak e, üzerine bileşir diyor Allah'a salatü O yüzden o zaman Allah arşını buradan benim ümmetim mi diyor? Yoksa böyle mücerret bir kişiyi mi kastediyor? Ümmetim diyor. Genel o zaman yani. genel. Fe'l-müselef'ten maksat bir kişi değildir. İki kişi değildir. O yüzden bir kişinin iki kişinin yaptığı hatayla hatayı örnek getirerek işte bakın Selef'in fehmi hüccet olsaydı o zaman biz o zaman bu hataları ne yapacağız diye gelemezsin. Neden? Şimdi selefin, selef'in fehmine bak. Selef'in fehmine bak. Temettü haccı. Selef'in fehmine bak. Temettü haccı. Caiz olduğu üzerine mi mukarrar kılınmış yoksa hilaf vaki midir? İcma vardır değil mi? Evet. Ebu Bekir o, radıyallahu anh. E, peki Ebubekir radıyallahu anh dönmüyor mu hatasından? Dönüyor hatasından. Bunun delili sukut var. Şimdi dönüyor. O zaman nefsenle mi karar kılınmış? Orada hata yapıldığına dair mu karar kılınmış? Bunun delili bundan sonra gelen bunun delili var. Bundan sonra çünkü bütün gelen sahabeler temettuatı yapmıştır. Evet. Değil mi? Ve hiçbir sahabeye yasaklamamıştır. Burada fiili bir icma var, sukuti bir icma var. Ha, o yüzden demek ki buradaki selefin fehmi bu temettu hacında, Ebu Bekir'in o hatası değil. Evet. Selefin fehmi ne o, Burada Temetdo hacının meşru olduğu, meşru dinden oldu. O yüzden işte ne bileyim, işte İbn Ömer de, demiş ki işte mesela İbn Ömer'den sahih rivayet var. Diyor ki deniz suyuyla abdest almak, ha? Evet. E şey temmim etmek bana deniz suyuyla abdest almaktan daha sevimlidir. Kerifi görüyor yani. Anlatabiliyor musun? Sen burada dersin, bunu örnek getirerek işte bak selefin fehmi ise işte bu nasıl bir fehim? Böyle değil. Bu selefin fehmi değil. Bu selefilerden bir tanesinin fehmi. Evet. Bak, selefin fehmi ayrı, selefiinin fehmi ayrı. Evet. Selefiden maksat bir kişi kastedersin, iki kişi kastedersin. Evet. Selefin fehminden maksat icması. Anladın biliyor musun? selef, selefin fehmi. Hangi selef bu? Umum. Yani mutlak, genel, genel bütün icmasını kastıdır. O yüzden ehli vel cemaat, sünnet üzerine cemaat olmuş insanlar demek. O yüzden Müslüman ismi dışında ehl Sünnet ismi de verirsin. Bu nasla Sabit. sabit. Çünkü Allah Resulü size sünnetimi bıraktım diyor. Doğru mu? Bak sünnet ismi buradan geliyor. Evet. İki, Allah Resulü ne diyor? Cemaat isimini veriyor. Evet. He? Evet. Hatta rivayetlerde şeytan bir kişiye yakın iki kişiden uzaktır. Şeytan iki kişiden uzaktır. Bak cemaat. İşte bu lafızlardan istimbat edilerek bu isimler verilmiş. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ehl Sünnet'e ne ismi vermişler? Müslüman. Başka? ehl Sünnet. Başka? Selefi. Başka ehlül hadis. Verilmiş de verilmiş. Başka fırkatun naci. Değil mi? Bunların hepsi verilmiş ve bunların hepsi naslardan almış. Ne diyoruz? La muşahete fil istavah. O yüzden bir insan gelip diyemez. E, bize, e, biz de tasavvuf ismini verelim. Neden? Çünkü, e, çünkü bu Kur'an ve sünnette evet. sabit evet. olmuş değil. E, veya bir insan dese ki e, e, e, eşari ismi verelim. Veremez. Neden? Çünkü eşare kime müntesip? Kişiye müntesip. Kim, Kişi, yani. Kişiye müntesip. Selef, yani. İbn-i Tehmiye müntesip? Muhammed yani. İbn-i mı? Içeri. Kimi? Yani. Hepsine. O yüzden umumdur bu. Ha, eğer sen, çünkü ile kastedilen nedir? Fırka. Belli oluyor. bir düşünce, yani bir ide, ide, olan ya, ide, ideolojisi olan bir fırka. Evet. Şimdi Ehl-i Sünnet'in, yani bir kişiden yola çıkarak ideolojisi olan bir fırka. Evet. Yani bir kişinin ön evet. planda tuttuğu o kaideleri, kavaitleri koyduğu burada öyle bir şeydir. Burada dinin aslına dönüyor mevzu. Evet. Çünkü Mesela Eşalik dediğin zaman kim gelir akla? Ebu Hasan el Eşalik. Maturi dedin Ebu Mansur el Maturi. Dedi. İşte Cehmiye dediğin zaman Cemhimi İbni Safvan. Safvan. İşte Mutezile dediğin zaman Mutezile alimleri. İşte Kadir el Cabbara, el Alkeşşaf sahibi. Vesaire. Ha. Ama Selefilikte böyle bir şey var mı? Evet. Selef dediğin bir şey örnek veriyor mu? Vermiyor. İbni Tehmiye'yi veremezsin. Çünkü neden? İbni Tehmiye'yi kitap bile yazarken Selef diyor. Demek ki bu kendisinden önce. Hani hiçbir kişiye dayanmıyor. Ha. O yüzden Diyoruz ki, la muşahete fil Eğer sonuç aynı yola götürüyorsa ıslah bir ıslahın değişikliğinde bir yok sorun yoktur, yok. yoktur. Mesela sayı birisi bir şekilde tarif etmiş. İbni Kesir. İbni Hacer bir şekilde tarif etmiş. İşte e, günümüzde atıyorum Şeyh Ahmet Şakir bir şekilde tarif etmiş. Evet. Heh, baktığın zaman mana olarak aynı mı? Sayı hadislerin şartına aynı koyuyor. Lafızları farklı kullanmışlar. La muşahete fil O yüzden bize diyorlar ki siz kıyası kabul ediyorsunuz. Var mı kıyasın tarifinde bir icma diyorlar bize. Biz diyoruz ki sonuç olarak var. İllette birleşmesinde icma var. İllet olacak diye. Ama lafız farklı olabilir. Aksi o zaman Sayı Hadisi de inkar edelim. Onun da tarifinde icma yok. Alimler değişik. Tarif yapmışlar. Hasan Hadis'in tarifinde icma yok. Ama man olarak aynı. O yüzden kıyasın illa tarifinde bir icma olacak. Çünkü bunu getiriyorlar şüphe olarak. Yani siz diyorsunuz ki kıyas kıyas da herkes farklı anlatıyor. Biz fasit kıyası zaten kabul Etmiyoruz, ayırıyoruz. kızın şartları vardır, bunlar fıkıhtar. Hepsi gelir inşallah. Aslında bu fıkıh usulü ile alakalı. Ama yere geldiğimiz fıkıhta da fıkhın usullerine değindir. Çünkü fıkıh usulü okunmadan fıkıh anlaşılmaz. O yüzden alimler itilah etmiş. Fıkıh mı daha önce okunur, yoksa fıkıh usulü mü daha önce okunur? Bunu tartışmışlar. Evet. Şeyh de bunu kitabında münakaşa ediyor. Evet. Devam. son keremle tabirlendirdik. Evet. İbn Taymiyyah rahimehullah buyuruyor ki iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ölüldükten sonra dirilişe iman etmek ve hayırıyla şeriyle kadere inanmaktır. Şimdi bak bu İbn Taymiyyah'ın cümlesi. Diyor ki ve huvel imanu o imandır. Yani nedir? O itikat imandır. Neye? Billahi Allah. A. ve meleikati meleklerine, ve kutubi kitaplarına ve rusuli resullerine. Ve'l ba's ve, ve dirilmeye. Neyden? Ba'dül maut'i ölümdan sonra ve iman, iman etmektedir. Bil kaderi, hayrihi ve şerrihi. Kaderin hayrına ve şerrine iman. Öyleyse. Tamam. Şimdi bu imle temin etme. Altta haller ras. Şimdi bu cümleye, bu cümleye kısaca bir şey e, değinelim. Şimdi biz ne demiştik? Mesela Resul. Resul kendisine mustakil bir şerat, vahyedilen evet. ve kafir ka bir kavme gönderilendir. Ne bi? Kendisi. Kendisine bir şerat kendisinden önceki nebinin şerati ne çerati vahiy yolundandır yani kendisinden önceki nebinin şeratini evet e, takip edecektir ve e, e, kafir bir kalme değil e, muahit bir kavme. tamam mı ha. bundan dolayı muahitlere fasıktır o ayrı ama muahit bir kalme ondan dolayı zaten e, mesela Beni İsrailin nebilere, Musa'nın şeratını Değil mi? Evet. Musa'nın şeriatını davet ederlerdi. Ve buna da işaret eden Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm'ın şu kavli var. Mesela Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam diyor ki اِنَّ مَثَلَ fi ف۪ي ümmeti ke كَمَثَلِ الْاَنْبِيَاءَ fi بَنِي إِسْرَائِلِ Bu ümmetin ulemalarının misali Beni İsrail'in enbiyalarının misali gibidir. Bak alimler diyor ki burada da özel bir işaret var. Evet. Şimdi bu ümmetin ulemaları ne yaparlar? Yeni bir şeriat mı getirirler? Evet. Ne yaparlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleridir bunlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yaparlar? Evet. Ee, Şeriatını ihya ederler, yayarlar. Evet. Şimdi Allah Resulü işte bunların misalini bu alimlerin evet. beni İsrail'in enbiyalarının misaliyle bir sürü. Yani. Birincisi, evet. birinci bu fayda var. İkinci evet. fayda bu ulemalar, neyi, bu, bu ulemalar ne yapıyor? Davet ediyor. Demek evet. ki nebiler davet edecek. Evet. Hani önceki derste anlattığımız gibi böyle kendisine vah da o vahyi kendisini ilgilendirecek değil. Evet. Çünkü alimler şey Allah Resulü bunların misallerini bir tutuyor. Evet. Bunda İbn Teymiye e, dedik tercih ediyor İbn Teymi bu ne bir fark? Bunda en son kitabında nubuvat İbn Teymi'nin en son yazdığı kitap hangisi? En son en nubuvat nubuvat kitabı. En son Nubuhat. Yo en son yazdığı kitap. Artık vefat ettikten bir sene öncedir, bir ay öncedir onu bilemeyiz. En son Yok. En son kitabı en Tamam evet. Tahkikli e, mı? Tahkikli hali iki ciddi. Meşru olan kitaplar e, tabi bilinmiyor. Bilinen, bilmiyorum. bilinen alemlerin araştırması sonucu. Evet. Şuna veriyorlar. Diyorlar ki Allah-u Alem İbn-i yazdığı en son kitap En-Nubuvat en kitabı. Böyle işte içinde mevzular işte nebirler, rasuller, pe, evliyalar, evliyaların, evliyaların kerametin hak olduğu mucizeyle keramet arasındaki fark. Bu türlü mevzulara değiniyor ama çok geniş bir şekilde. Tamam mı? E, aslı bir cilttir. Tahkikli halde iki cilde kadar çıkmıştır. Güzel tahkiki var onun. Şey, i̇ki cilt halinde mı? var. Tabi basılmış. Tabi Türkçesi yok. O ayrı Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. İnşallah görüyoruz çevirirler. Yani. Bismillah. i̇bn evet. Teymin'in daha ne çevrilmemiş kitabı var. Bu mecmuadan yani... kaç tane çıktı? Mecmuadan. 9. 9 mu? De, en son 9'du dokuz Allah'a. Dokuz evet. Türkçesi 9. Evet. Aslı yani. kaç cildi? 37. he İnşallah biz Arapça öğreniz de öyle bir ihtiyaç kalmaz ben yaparız. Yani İnşallah. Yani. E, i̇manın esasları. Halihazırda devam ediyor. Şöyle. İmanın esasları. İşte bu altı husus iman esasları. Herhalde bu e, mezmor Fetava'dan fıkıh ve tarafları çevrilirse böyle bir herhalde bir şey olur Türkiye'de böyle bir sallanma olur. var. Evet. İmtiyemenin fıkıh istillerlerini ve görüşlerini görürlerse anlatabiliyor mu? O yüzden o zaman bir böyle fıkıh neymiş aslı zaman öğrenilebilir. Ana, Türkiye'de temel dinamik olarak hanbeli fıkıhı var yani. Tabi. mi? Tamam, İbn Teymiyye hanbelidir. Evet. İbn Teymiyye hanbelidir. Hanbelliği de hiçbir zaman hanbeli mesfinden çıkmamıştır. Onlar boş şeyler işte hanbeli. Müçtehit oldu sonradan ihtiar etmeye başladı. O evet, ayrı şey Peki, İbn Teymi nasıl müçtehit oldu? Gökten indi. Hanbeli oldu oldu değil mi? Hanbellikte evet. devam etti. Evet. Hanbellik onun ne yaptı? Fakih yaptı. Evet. Anladınız mı? O yüzden biz ne diyoruz? Bir iki insan bir mezhebin usulünü Okula. takip etmesi evet. lazım. İşte mesele evet. buna denir zaten. Tamam mı? zaten buna denir. Evet. Mesela şu, bak, bir sen avamsındır. Türkiye'de al birisini. Birisine Türkiye'de Hanife ol de mesela. Evet. Bu insan Hanife olması için Hanife avam ya taklit edecek ya şimdi. Neyi taklit etmesi lazım bu? Hanife ise Ebu Hanife'nin görüşlerini, Hanife hesabının görüşlerini. Peki nereden bilecek görüşlerini? Bilmesi lazım değil mi? Evet, evet. E bilmesi için ne yapması lazım? Kitap Okuması lazım veya Hanife alimlerine sorması lazım. Şimdi Türkiye'de Hanife alimi var mı? Yok. Ha. O zaman buradan kaybediyor adam. Anlatabiliyor muyum? Peki adam mesela imamlığını takip etmesi için kitap okuması lazım. E zaten bu adam bu kadar kitap okuyabiliyorsa ona ne deriz zaten? Sen o zaman ilim öğrenmeye başlar. E bu da, bundan da kaybediyor. Bu adam ne yapacak o zaman? Bu adam mesela ne yapacak? Şimdi bizim yok mu böyle evli sünnet kardeşlerimiz ne yapacak? Gelecek Türkiye'de bildiği davetçi kitap ve sünnetle amel eden ve fıkıh mesabin usulüyle okumur. Birisine tuzacak soru soracak fetvasını alacak, amel edecek. Hiç araştırmasına gerek yok abamın, tamam mı? Hatta araştırması alamsa abes olur biraz. Tuzacak taklit edecek. Ama kişi ilimle uğra uğraşıyor, tamam? Tutar bunun delilerine bakar, anladın musun? Delilerine bakar, kalbin mutmain olduğu şekilde amel eder. Şimdi şimdi biz diyoruz ki kişi bir mesabin usulüne Tabi olmak zorunda. İlim talebesinin ne manada tabi olmak zorunda? Mesep nedir? Bir ilim talebesi için mesep şudur. Sen Kur'an ve sünneti hangi kaidelerin üzerine bina ederek, hangi fıkıh usulünden hangi kaideleri öğrenerek bina edeceksin? Yani neyin üzerine bina edeceksin? Direkt böyle dalarak mı yoksa belli bir kaideler, kurallar var. İşte bu belli bir kaideler, kurallar vardır. Bunları her mezhep Kur'an sünnetten istila ederek bu kaide ve kuralları koymuş. Sen bir kaide kuralı öğrenmek zorunda olduğun için... Bu da ancak mezheplerde olduğu için anlatabiliyor muyum? O kayda kuralın takip etmek zorundasın. O yüzden diyoruz ki tutasın, Hanbeli usulünü okursun veya Şafi usulünü okursun veya Hanifi usulünü okursun. O usul üzerinde masları öyle anlamaya çalışırsın. Yani delille de çatıştığını gördüğün zaman tamam mı? Zahiren o zaman orada neye tabi olacaksın? Delile. Zaten senin o delile tabi olman mezhebe tabi olman olmanla aynıdır. Çünkü mezhep sana ne diyor? Demiyor beni taklit et eğer avam değilsen. Ne diyor? Benim usulümle devam et. Ben sana bir usul ortaya koydum. O usuller çerçevesinde nasıl anla. İster benim gibi anla, ister farklı anla. Ama yeter ki belli konmuş kurallar, kaideler üzerinde anla bunları. Anlatabiliyor muyum? Ha. O yüzden, şimdi ben sana örnek vereyim. Bu mezhep çıktı dört mezhep. Ondan günümüze kadar. Kaç sene geçti? En az bin sene. Bu bin sene içinde binlerce alim geldi geçti. Allameler, İbni Teymiyeler, İbni Kayyim, İbni Hacer, İmam Suitiler. Bu kadar büyük alimler geldi geçti. Bir tane var mıydı mezhebe tabi olmayan? Benim bak İmam-ı Şevkani dönemine kadar, i̇mam Şevkani dönemine kadar, mezhebi inkar eden Meshep edinmeyi inkar eden bir kişi çıkmamış. Bir İmam kişi. Derviş Kanda 700'lerde yaşadı, değil mi? İmam Şef... yok canım. İmam Şefkî çok çok fazla şey değildir. Eski değildir. 1000'lerde geçiyormuşlar. Değil He, sen 700'lerde anladım diyorsun. He <gülüyor> <gülüyor> <Yok, gülüyor> tamam. Tamam, 700'lerde anladım ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yoktur. Ve İmam Şef Şah... İmam bu görüşünü zaten kendisinden sonra gelen bütün alimler ne yapmıştır? Reddetmiştir. O yüzden baktığın zaman ya Allah aşkına bu kadar bu insanlar nasıl alim oldu? Bak demek ki bir usule tabi olmuşlar da böyle alim olmuşlar. Ya bak hak olduğunun en büyük delili. Var mı geçmişteki alimler gibi çıkan alim? Her geçen dönem birilerini aratıyor değil mi? Demek ki hiç geçmiş gibi alim çıkmıyor. Peki bu geçmişteki gibi alim çıkmıyor ya. Peki bunlar ne oldu da böyle alim oldular? Değil mi? Bak ne diyorsun İbn-i Recebil Değil mi? İbn Teymiye'ye tarif. E, harrani tahammüle diyorsun İbn Teymiye. Talebesi İbn Recep hambele. İb İmam İbn Kesir Şafii. Şafii. İmam Zehebi Allah alem hatırladım kadar o da Şafii. Şafii. Ha, Şafii ya Baktığın zaman hepsi. Adam diyor ki şimdi klasik laflar var zaten Türkiye'de. Yani Allah haydiyet etsin de işte diyoruz ki işte ya Allah'ın mezhebi mi vardı? Allah'ın hangi mezhepti? Ve bunlar çok klasik böyle kalıplaşmış artık günün sorular. İşte sahabe hangi mezhepti? Yok bu Cehalet yani bu söylenmez yani. Anlatabiliyor mı? Yani buna hani cevap vermek bile tabiri caizse benim midemi bulandırıyor da. Ama madem kendi işliyoruz. Şimdi sahabe kime tabiydi? Eyvallah, Allah Resulü'ne tabiydi. Yani sahabenin bir müştehide ihtiyacı vardı Allah Resulü varken? Yoktu. Peki Allah Resulü öldü mezhepler çıkmadı mı? Çıktı. i̇bn Abbas'ın mezhebi vardı. i̇bn Mesud'un mezhebi vardı. Yok muydu? Mesela bak mesela Muhammed İbni Abdülvehhab kitabı tevhidinde anlatırken işte İbni Mesud'un mezhebi böyleydi bu mevsudda. İşte şey, he, he, bunun böyleydi. Mesela Mücahit bu kimin? İbni Abbas'ın ashabı verdik biz buna. Birisi işte birileri Şam'da, birileri Kufe'de, birileri burada değil mi? Hepsinin kendilerine ashabı vardı. Bak şimdi sahabelerden yüzlerce binlerce mevkuf rivayet yok mu? Mevkuf ne? Sahabenin kendi sözü, fetvası. Evet. Ancak işte gaybi olaylardan bahsederse veya e işte bu sünnettendir derse o merfula döner. Ayrı bak. Şimdi sahabeler. Evet. He, şimdi sahabeler. Mevkuf rivayet yok mu? He, sahabelerden nice biz lafızlar buluyoruz. Diyor mu sahabe bu Allah Resulü böyle demiştir? Yok. Ne yapmışlar? Hep fetva vermişler. Baktığın evet. zaman bak mevkufların. Geçiriz, böyle he, he, mevkuflara bak. Hiç delil var mı mevkufta? Sahabenin kendi sözü. Evet. Ne yapıyor? Sahabe geliyor bir sahabeye soru soruyor. Sahabe fetvasını veriyor. Onun mezhebidir işte. Değil mi? İbni, İbni Abbas'tan yüzlerce fetva var. Hiç delini zikretmeden. Ne yapıyor? Ashabı bunları yap almış, amel etmiş. Onlar abam sahabe olduğu halde sahabelerden binlerce taklitçiler vardı. De, hani bir tane nasıl getir bakayım. Ey İbn Abbas senin delilin ne bunda? O yüzden Şeyh Elbani'nin dediği gibi, ben diyor bugün şaşırıyorum artık insanlara. Yani selefin menhecinden değildir her sorunla delil iste. Anlatabiliyor muyum? Diyor ki İbn Abbas'a gelip soru sorarlardı. Bu Elbani'nin kasetlerinde var. İslam V'ye giren okusun dinlesin. Biz e, İbn Abbas'a gelip soru sorarlardı, İbn Abbas fetvasını verirdi, sahabe çekip giderdi, onu amel ederdi. Yani bak bugün İmam Tabeli'nin tefsirine, İbn Abbas'ın yaptığı ayetler hakkındaki şeylerine, fıkhi istidrallerine bak İbn Abbas'ın, İbni, Abbas İbni Mesud'un değil mi? Bunların hepsi kendi başına bir ekoldu. İşte mezhep budur zaten. Sen onun is ismini mezhep demeyebilirsin. Yani sen ben Hanbeliyim de demeyebilirsin. Ama, şey... Ama bir usulü takip edeceksin. Bir usulü. Yani usuleceksin bir fıkıh usulü okuyacaksın. Ve bu okuduğun fıkıh usulü mutlaka mezheb ashabının fıkıh usulü olması şart. Neden? Çünkü başka fıkıh usulü yesen yok ki. Hep alimler mezheb imamlarından sonra gelen, onların hesabından çıkmış. Hani bir tane alim mezhebe tabi olmayan, mezheb adı altında zikredilen İmam, Şa İmam Şefkan'dan başka, İbni Hazım'dan başka. Hadi İbn Hazım ayrı zaten o eski. İbni Hazım'ın bile kendine göre usulü fıkıh var. Ha İbn-i olduğu için onu bir kenara çekiyoruz şimdilik. Ama her ne kadar fıkıh usulü güzel de olsa, aslen neye döneceksin? Mezheb imamların bunların yazdığı, bunların ashabının yazdığı usuller, kaideler. Ya düşün Allah aşkına, bin, bin senedir o kadar alim gelmiş, bunların hepsi mezheb imanlarına tabi olmuşlar. Sahabelerin de kendi aralarında mezhepleri vardı. İbn-i Abbas'ın mezhebi, i̇bn Mesud'un mezhebi. Anlatabiliyor muyum? Ve diğer başka ashabların mezhepleri. Bak İmam bu Efsahi İmam Efsahinin meseli vardı. Bunlar hep tarihte giden giden meseleler. İmam Efsahinin meseli, Sevrinin meseli vardı. Bunların hepsi bir mesepti. Bunlar ekoldü. Zaman içinde ne oldu? Bazıları kabul görmedi veya insanlar daha çok bu meşhur olan 4 mezhebe kaydılar. Onlar tarihçe görüşleri falan böyle işte kayboldu, azaldı vesaire. Asabı gitti. Şu an günümüzde de mesela yok zahiri. İmam işte İbn Hazm'ın meseline olan meseleler. Bunların tarihi çeşitli sebepleri var. Ama onun dışında tarihte hep birileri birilerine ne yapmış? İmtizap etmiş. O yüzden bak alimlerimize hep derler ki işte İbn-i, As İbni Mesud'un ashabı işte muska takmak hakkında Kur'an'dan böyle düşünürdü. İşte başka sahabenin ashabı böyle düşünürdü. Birisi Kufe'deydi, birisi Şam'daydı. Hep böyle çeşitli şeylerdeydi. Bak mevkuf rivayetlere yani demin söylediğim gibi yüzlerce binlerce mevkuf rivayet var. Hangi sahabe demiş ki bu şu delile göre böyle? hep onların adı. Ve bakıyorsun hep bunları rivayet eden diğer sahabeler çıkmışlar bunlarla ne yapmışlar? Etmiş. Amel etmişler. Ve dememişler ey İbn Abbas senin bu görüşten delilin ne? Ya adam müçtehit. Adam kavasından mı söyleyecek? Yok. Mutlaka bir delilden istilal etmiş. Hata etmiş doğruyu bulmuş. O ayrı bir mevzu. O zaten onun sevabını alacaktır. Bize ne diyor zaten? Mesela ümmetin ihtilafının, fıkıhtaki ihtilafın rahmet olduğundan bir tanesi de hakim. İçtaat eder. İsabet ederse? Bir sevap. bir sevap. Bak bu rahmet mi bir sevap? Isabet ederse, iki i̇ki, i̇sabet ederse iki sevap. Rahmet mi? Rahmet. Peki, isabet etmezse? Bir sevap. bir sevap. Tamam, birisi o zaman isabet etti, birisi isabet etmedi. Değil mi? İsabet eden iki sevap aldı, etmeyen bir sevap aldı. Evet. Bak, ihtilaf ettikleri halde ne yaptılar bunlar? Neden? Neden ihtilaf rahmet? Çünkü ihtilaf neyin sonucu çıkar? İhtiharın sonucu, ihtihar edersin. Tamam. İşte bunlar çalışıyorlar, çabalıyorlar ya. İşte bu çalışmaları, çabalamaları bir rahmet olmuş insana. Bak, mesela fıkıhta bir sürü farklı görüş var. İşte elleri namazda nereye koyacağım, Fatih'e okuyacağım mı okumayacağım mı? Bak ne güzel kardeş gibi hepimiz aynı saftayız. En ön saftayız. Birimiz Fatih'e okuyoruz sesli namazda imamın arkasında. Birisi okumuyor. Birisi elleri bağlıyor. Birisi bağlamıyor. Hiç kavga ediyor muyuz? Etmiyoruz. Ama edenler var mı? Bugün Türkiye'de biliyoruz. Parmak konu da oynatmayıp da birbirlerinden hala konuşmayan insanlar. İşte rüküden sonra el bağlayanlar bağlamayanlar diye gruplara ayrılan insanlar hala biz bilmiyor muyuz? İşte bak demek ki İhtilaf'ta hani bunlar daralet var diyor ya, bak bunlar ittifak, ittifakı it, it, daralet gördüler, ittifakı hak gördüler. Hak görenler aralarında birbirlerini ne yapıyorlar? Dalaletle suçluyorlar. Anlatabiliyor muyum? İşte sen eğer ihtilafı böyle dalalet görmeseydin, anlatabiliyor muyum? Böyle o rüküden sonra el bağladı, sen bağlamadın, sen saldın, sen salmadın, sen parmak oynattın, oynatmadın bundan kavga çıkmazdı. Ondan sonra geliyorlar, ma maşallah bize dalgalaya da geçiyorlar, işte bu şafi adam bu Hanife adam. Bu işte hambeli adam. Anlatabiliyor muyum? Ha, i̇şte İmam-ı mi dedi ki e, ben mezhep kuruyorum. İşte Ebu Hanife mi dedi ki ben mezhep kuruyorum. Onlar, e, ondan sonra onların klasik laflarını getiriyoruz. İşte benim söylediğimi alın duvara çalın. Kur'an'a Sünnet uyuyorsa. Bunlar hep klasik. Bunlar günlük şeyler. Anlatabiliyor muyum? Biz bunlara diyoruz ki hani Allah Kur'an'da diyor ya siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına küfür mü ediyorsunuz? Ha, biz de aynı lafı söylüyoruz. Sen İmam-ı veya ashabının kavminin bir kısmını alıp da bir kısmına küfür mü ediyorsun? İmam-ı Şafi'nin bir kısmı, e, sözlerinin işine geldiğini alıp da işine gelmediğine küfür mü ediyorsun? Al bakayım topluca bunların görüşlerini. Bak bakalım bunların ashabı, bunların bu sözleri aklına öylemiş. Onların hepsi ilim talebeleri için, e, ilim talebesi olmak isteyenler için, alimlik yolunda ilerleyen insanlar için söylemiş. Ava mı diyecek şimdi İmam-ı Şafi benim kavrime bak duvara çal e, eğer yoksa Kur'an'da sünnette? Maşallah daha amücudundan iki sure ezberleniyoruz. Kur'an sünnete bakmaya çalışacağız. Ya Türkiye'de insanların çoğu zaten tecrübide Kur'an okuyamıyor. Sen hangi şeyle Kur'an'a sünnete bakacaksın? Yani Eşari e, e, veya Maturidi e, adamların mahallerine mi bakarak sen Selef akidesini öğreneceksin de sen İstilal çıkaracaksın. Sen e, Mehmet Safoğlu gibi Maturidi birisinin şeyle mi çıkaracaksın bunu? musun? Yani Yani nerede yaşıyoruz biz? Ne yapıyoruz? Kendimize gelen, Şöyle şu kafa var ya kafa. Şöyle bir sallansın ya. Anlatabiliyor muyum? Ya bak bakayım senin gibi insan var mı geçmişte? Yani vallahi var ya böyle biz bunu mesela ilim ehliliğinde söylüyorduk mesela işte Bahreinde Elvan talebesi yanında vesaire ve Suud'daki meşayirleri. Yani şaşırıyorlardı adamlar dünyada böyle bir serifli görmemiş. Hatta vallahi aralarından şunu söyleyenler vardı. Yani diyorlar ki eğer sizin söylediğiniz bu, bu yeni fırkadır diyordu. Böyle bir fırka tarihte de çıkmamış ya. Yani düşün 1400 senenin hepsi kerizdi. Bunlar alimleri, alımlar alimleri taklit etti. Bunların hepsi kerizdi. İlimden hiçbir şey bilmiyorlardı. Bu i̇mam şafii'nin Hanefi'nin lafızlarını hiç anlamadılar. Kur'an'dan, sünnetten hiç anlamadılar. Anlatabiliyor muyum? Bir de şunu da delil getiriyorlar ya Sübhanallah. atıyorlar. ki ümmetin çoğunu uyarsanız, hani biz diyoruz siz 3-4 kişisiniz. Yani 1400 sene sonra çıkmışsınız. Anlatabiliyor muyum? Heh. Diyorlar ki ee, Allah ayette demiyor mu insanların çoğunu uyarsanız, size Allah yolundan sattırırlar. Vay vay vay. Bu Allah yoluna saptıran bu insanların çoğunu neyin üstüne söylüyorlar bunu? Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Sünnet'e atfediyorlar bu ya. Var mı böyle bir şey? Subhan, diyorsun ki bak bin dört senedir Ehl-i Sünnet hep birileri birilerine tabi olmuş. İlim böyle gelmiştir hep. i̇bn Abbas'ın eshabı vardı. İbn-i Mesud'un vardı. Evza-i Mücahit bunların eshabı vardı. Tarih boyunca böyle geldi. Anlatabiliyor muyum? Bunlar e, bunlardan sonra gelen Eshaplar, İbni Teymi'ler, İbni Kayınlar, İbnü Recep'ler, İbni Hacer'ler bunların hepsi tarih boyunca hep bize böyle geldiler. Yani sen insanların çoğunu uyar derken ne kastediyorsun sen? Söyle bakayım Allah aşkına bana. Ya düşün senin hak dediğin 1400 seneyin üzerine bu ayeti söylüyorlar. Bu kadar cesaret ya. Anlatabiliyor muyum? Sen insanların çoğunu uyarsan seni Allah yolundan saptırlar. Yani sen bu 1400 sene ehli sünnete uyarsan seni Allah yolundan saptırlar. Böyle mi anlayacağız? Eğer böyle anlayacaksak hakikaten söyle adam gibi. Ama böyle anlamayacaksak Allah'tan kork bu ayeti söyleme. Allah'tan kork bu ayeti söyleme. He. Çok kolaydır bu laf ortaya koymak. Kıyamette görüşürüz. Allah'ın huzurunda görüşürüz ayette. Bu çok kolay. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ayette görüşürüz. Benim akidem %100 doğru. Ben Yılmaz Şahin olarak benim akidem %100 doğru. Çünkü akide şek ve şüphe getirmez. Menhecim de yüzde yüz doğru. Ha içinde bir tane hata olur furu meselelerde. O ayrı. Anlatabiliyor muyum? Ama ben şuna cesaret edemem. Allah Resulü'nün namazı benim namazım gibiydi. Eşittir. Anlatabiliyor muyum? Ben ben diyemem Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem, e, kıyamda ellerini göbeğin altına bağlayamıyordu. Bağlamıyordu. Ben buna cesaret edemem. Anlatabiliyor muyum? Heh. Yani biraz yani tabir caizse mutedil olmak lazım. Bunlar fıkıhta işlendiğimiz zaman göreceğiz. Yani adamlar öyle yerden öyle isizlerler getiriyor ki anatabiliyor musunuz? Spanallah. Yani o klasik laflar. Yani insanlar hani nasıl buna cesaret ediyorlar? Yani hani din o kadar azim bir şey ki böyle azim bir şeyin karşısında yani bu kadar böyle cesaret davranmamak lazım ya. Yani bu kadar aileme gelmişler bu Kur'anı. Sünnetin bizim günümüze ulaşmasına vesile olmuş bu insanlar. Tarih boyunca yorulmuşlar bunlar. Ufaktan adam tabiri caizse Beşik'ten başlıyor eğilmeye. Bak mesela şu an dahi Moritanya'da git Ehl-i Sünnet'in köylerini Beşik'te ninni olarak şeyi söylerler anneler. Bu İbni Mali'nin Elfiyesi, Nahiv ile alakalı bin kıtalık onu okurlar ki çocuk 3-4 yaşına gele gele annesinden bu ninniyi duyarak ezberler. Anladın mı? Bin kıtalık o Nahiv şiirini. Yani Beşik'ten başlıyor ya Ehl-i Sünnet. Yani bunlar tutmuşlar kuran Sünnet'i bu kadar yormuş Nesilden nesile herkes birilerinin dizinin dibinde okumuş. Tarih boyunca hep bu böyle gelmiştir. Şeyh'i olmayan alim göremezsin. Bir iki tane tarihte örnek verirsin. Mesela bunlardan bir tanesi işte Şeyh Elbani. Ama Şeyh Elbani ne demiştir biliyor musun? Kimse benim yaptığım gibi yapmasın. Ben çok yoruldum. Çok düştüm kalktım. Çok zorluk çektim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Elbani'nin durumu, şeyi ona göreydi. Hani böyle büyük meşahilerle pek karşılaşmadı ama Allah onla onun, nasip etti. Allâmetul cihan oldu. Doğru mu? Aslımızın en büyük alimlerinden oldu Şekilbani. Evet. Ama bu tarihte bir değil iki kişidir mücere. Tarih boyunca hep bakarsın, nesilden nesile birileri birilerinin dizinin dibinde okumuş ve yetişmiştir. Evet. Hepsi bir, birileri birilerinden ilim almış. Kimse kafasına göre ben Bukhari'yi, Müslim'i okuyayım, ilim öğreneyim. Değil. Hiç kimse, bana tarihte bir tane örnek veremezsin Bukhari, Müslüm'de ilime başlayan. Bir tane örnek veremezsin. Alıp Kur'an-ı Kerim'i okuyup ben şukur Arap olsun, Arapçasından baksın. İşte yabancı olsun mealimden baksın. Hiç böyle ilime başlayayım, böyle ilim öğrenim deyip de alim olmuş insan bulamazsın. Hepsinin usulleri, kaideleri var. Bak biz niçin akiretül vasitliği okuyoruz? Tutup biz Bukhari üstünde okuyarak Akideyi öğrenmeye çalışabilirdik. Ama Bukhari Müslüm'ü okuyan insan, Bukhari Müslüm'ü okuyan insan kafir de olabilir. Bukhari Müslüm okuyup alimlere dönmeyen insan kafir de olabilir. Neden? Nasıl kafir olur? Bakar ki hadisler buna çelişki gelir. Nasıl çıkacak işin içinden? Bir sürü çelişki gibi görünen, çelişki olmayıp da çelişki gibi görünen hadisler var. Adam der ki ya bu din ne ya böyle. Çelişki içinde dinden de dönebilir. Ki, nitekim denem, ben öyle insan da tanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Adam Kur'an okuyor, Bukhari Müslüm okuyor. Adam Müslüman beş vakit namazında konuyor şu an ateist öyle insan da biliyorum. İşin içinden çıkamadığı için. Kendi kafasına göre Şu an ateist adam yani. Kafir. Adam mürciye de olabilir. Adam kuran da sapık, harici de olabilir ve nitekim bugün görüyoruz bir sürü tekfirci insanlar. Daha geçenlerde birisiyle karşılaştım. Dedim ki ya senin bir imamın falan var mı? Hani sen böyle laflar söylüyor. Şimdi bana ayet hadis getiriyor. Dedim şimdi bırak ayet hadisleri. Onları konuşuruz. Tartışırız. O ayrı bir mevzu. Herkesin kendine göre delili var. Onu bırak şimdi. Ben sana soruyorum. Senin bu mevzuda imamın var mı? Bana imamını getir. Var dedi. Kim dedim? Bukhari Müslüm okuyorum dedi ben şu an. Bukhari Müslüm benim. Hadi dedim sana selam olsun. Değil mi? Yani. Adam şöyle bir itiraz gelebilir ya. Bukhari üstünde tekfire delar eden bir şey yok ya Senin aklına göre yok. Adamın aklına göre var. Hükmedebilir misin aklını? Ya beyin tutup değiştirebilir misin? Senin gibi anlamak zorunda değil adam. Anlatabiliyor muyum? Ama Selefin fehmine dönersen, Selefin menheciyle fehmini ayırmazsan birbirinden, o zaman Hakka isabet edersin. Hata ettiğin yerlerde senin selefi yanlış anladığından dolayı hatandır. Akide de herhangi bir şeyde. Yoksa o selefin fehminden dolayı değildir. O yüzden baktığımız zaman, biz niçin diyoruz sahabenin sukutu? Alimler tarih boyunca konuşmuş. Yani sahabenin fehmi. Değil mi? Diyoruz ki sahabenin sukutu icması vardır. Sahabenin kabili icması vardır. Bak hep bunlar fehmini atmış yapmış? Hüccet kabul etmişler. Yeri gelmişken de böyle usulü mevzuya değinmiş. Oldu. Devam et inşallah. Tamam. Bunu bitirelim. Çünkü önümüzdeki derste burada e, önümüzdeki ders tane çok daha inşallah meseleler tabiri caizse derinleşecek. Daha ince elbise dokuyacağız. Burada okuyalım şimdi. İşte bu altı husus imanın esaslarıdır. Kişi ve sünnetin delalet ettiği doğru şekilde bunların hepsine iman etmedikçe hiçbir kimsenin imanı tamam olamaz. Olmaz. Bunlardan birisini inkar eden yahut bu şekilden Başka türlü inanan kimse kafir olur. Bak bu şey de böyledir. Mesela biz diyoruz ya Selefin fehmine dön. Selefin fehmine dönerken de kendi başına dönmeyeceksin. Neden? Bugün İbn-i Teymiye'nin alıp da tekfirci olan yok mu? Muhammed İbn-i Abdülvehab'ın alıp da tekfirci olan yok mu? E şimdi diyeceksin ki hayda bu kare Müslüm kendi başına oku demedin. E okumadık. Selefin fehmine de kendi başına oku demiyorsun. Evet. Öyledir. Neden? Çünkü bu nesilden nesile gelmiş. Herkes birbirinin dizinin dibinde almıştır. Bugün Muhammed İbn-i Abdülvehab'ı anlayan bugün İbnü Teymiyi anlayan, onun talebelerini anlayan halimler var günümüzde. Ve onların kitapları var. Onlarla onu anlayacaksın. Bak, biz haller rast alıyoruz. Ne yapıyoruz? İbnü Teymiyi anlıyoruz. Sen bir yerde bir yerde görürsün İbnü Teymiye böyle diyen kafirdir dersin. Ama başka yerde İbnü Teymiyenin onu ne yaptığını görürsün. Muayyenle mutlak tekfiri ayırdığını görüşün. Ama bunu nasıl görüşün? İbn Teymi'nin genel görüşüne muttali olursan. E genel görüşüne muttali olan da kim olur? İyice okuyan, İbn Teymi'nin risallerine, risallerine hakim olan, ilimi ince eleyip sık dokuyan O yüzden bu elden ele gelmiş. Elbani kimle şey, Useym'i e, kimle, eee e, İbn Teymi'yi mesela kimle anlayacaksın? İbn Useym'i mi anlayacaksın? Binbaz'la anlayacaksın? Elbani'yle anlayacaksın? Anladabildim mi? Veya İbn Kayyim'i kimle anlayacaksın? Ve İbn Kesir'i kimle anlayacaksın? Bu alimler. O yüzden biliyoruz ki İbn Kesir de tek başına okunmaz. Guraba'nın başlığı gül gibi Şehzade var. Onu oku, öyle anlarsın İbn Kesir'i. Anlatabiliyor muyum? Ee işte Guraba'nın başlığı tersine de bir tane ayet yok. Tabii canım tabi tabii. Yani böyle yani zahiriyiz ya. Bundan ben Sulh'tayken işte birkaç sene önce. Senin de tanıdığın isim vermeme. Bir iki tane arkadaş geldi. Şerefi bizim bir hepimizin tanıdığı inimiz. Geller, şikayet ediyorlar. Bunlar işte e, başka şehirde oturuyorlar, İstanbul'da değil. E, şimdi havaalanına gelmek için İstanbul'a gelecekler ya. İstanbul'a gelirken de Gurabay'a uğruyorlar. O, o günde işte havaalanına geçecekler, oradan Su'da gelecekler, Umre Hacı'a gelecekler. İşte benim de haberim var, işte onlarla buluşacağız vesaire. Şimdi geldiler falan, hoş beş oturduk, muhabbet falan. Geziyoruz işte Medine sokaklarında, böyle yürüyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Mevzu, dini mevzular konuşuyoruz. Mevzu şeyden açıldı işte. Ya dedi işte Kur'a gittik. Sa'din tefsirini gördük. Bu nasıl tefsir? İçinde bir tane hadis olmaz mı bir tefsirin? Halbuki şimdi adamlar da haklı. Böyle öğrenmişler. Zan diyor ki bir tefsirde illa hadis olması şart. Böyle bir kaydı yok. Çünkü tefsirlerin usulü var. Sa'di demiyor ki ben bunu e, hadislerle doldurdum. Hadislerle istilal ettim, komple böyle bir lafı yok. Tamam mı? Bir rivayet tefsirleri var, dirayet tefsiri var. Hepsinin kendine göre önemi var. Sa'din tefsirinin hepsi Kur'an ve sünnetten alınmış. Ama demez. Mesela Şa Sadi anlatır. Der ki Kur'an nurdur. Kur'an şifadır. Kur'an işte hidayettir. Ama demez şu ayete göre Kur'an hidayettir. Şu ayete göre Kur'an nurdur. Ama hepsi ayette yok mu? Hidayet nur. Heh. Veya bir istimbat çıkarır. Der ki mesela ey iman edenler namaza kalktığınız zaman abdest alın. Der ki abdest namazın şartındandır. Ama hiç demez sana bak şu hadise göre. Ama Hadiste yok mu? Ables namazın şartı var. He. Sadece Sadi avama yönelik böyle düz cümlelerle anlatmıştır. Ama içinde dehşet istillerler vardır. Sadi şu anda dünyada muasir tefsirler arasında en çok satılan tefsirdir. Ve bütün meşayihlerin kütüphanesinde o tefsir vardır. O cümle cümle düz yazı olarak anlatmış ki tefsire giriş bağımından. Sonra bak ne oldu? Aradan mevzu geçti. Şimdi bunlar otobüsle geldiler tabii. Ve bunlar hav havaalanına gelmediler. Ben oraya karıştırdım. Bunlar otobüsle geliyorlar. İstanbul'a geliyorlar, otobüs İstanbul'dan kalkacak. İstanbul'a geliyorlar, otobüsle geliyorlar bunlar hacca. İşte kaç gün yolda kalıyorlar. Neyse dediler ki bunlar ya bizim otobüste birkaç tane tekfirci var. Bize hani birkaç şey söyle de çünkü yolda da biliyorum kesin dönüşte de biz de tartışacaklar. Hani bunlara söyleyelim falan. Ben neyse bir şeyler anlattım. Dedim ki bak dedim benim anlatıklarımın hepsi nerede var biliyor musun? O dedim Sadi tefsir var ya. Bak burada bulursunuz diyorum şimdi. Bir mevzu geçti ismi sıfat kafalarına takılan. Bak dedim onun cevabı da Sadi'nin tefsirinde var. Hemen anlatıyorum nerede demiş Sadi bir mevzu geçti işte imanla alakalı bak diyorum müsadide de var ha böyle böyle adamlar şaşırdı anlatabiliyor muyum? yani böyle şey mantığıyla bakmayacaksın o yüzden alimlerin geçmiş alimlerin kabulünü de günümüz alimleriyle anlayacaksın şimdi adam mesela atıyorum kıyası inkar ediyor bak geçmişte bir sürü alimlerden sana kavil getirir işte ee, şu alim böyle dedi kıyas hakkında dininizi reyla almayın sabredeydi ki ben tuvalin deliğini atarım Kur'an-Sünnet diyorsa hep bak bunların hep eseri bak mesela bugün bir adam birkaç kişi var şu an mesela risale yazmışlar kıyasın ile alakalı. Bir sürü kendi kafalarına göre rivayet var. Ama ne? Adam kendi başına imam ya. Adam tutmuş bunların hepsini hiç alimlere sormadan, hiç bakmadan bunlar nasıl bu rivayetleri nasıl anlayacağız? demiş ki bak işte görmüyor musun? Diyor ki bak görmüyor musun? Nasıl geçmişteki alimlerde kesin kertmiş. Halbuki bir tane selef alimi yok kıyasın geçmişte. İşte bir tane yok. O rivayetleri kafasına göre anlamış. Yani tutmuş mesela bir alim, işte kıyas hakkında zemmedici bir şey söylemiş, onu almış kitaba, kopyala yapıştır yapmış adam. Anlatabiliyor muyum? Halbuki biz o adama diyoruz, sen o alimin bir görüşünü küfredip bir görüşüne iman mı ediyorsun? Anlatabiliyor muyum? Halbuki adam baksa, meseleyi ilmi tahkik et, etse, o sebefin kıyasının zemmiyle alakalı bütün rivayetleri fasit kıyasla alakalıdır. Evet. Bu ortaya çıkar. Anlatabiliyor muyum? Heh. Bu ortaya çıkar. Bunun hakkında yazılmış kitaplar, eserler çok. Anlatabiliyor muyum? Yani bu Şeyh Elbani, bu Şeyh Hüseyin, Şeyh Bimaz bunlar kerizdi yani bu alimlerin bu kadar yani sen daha doğmadan Elbani o rivayetleri tahkik takrir etmişti ya. Sen daha doğmadan sahihliğine zayıfına hüküm koymuştu Elbani. Anladın mı? Hani sen daha doğmadan bu rivayetleri bırak bilmeyi tahkik bile etmişti adamlar. Bunlar hiçbir anlamadı o kıyasız zemmeden hakkındaki rivayetler, tabiinin sözleri, alimlerin sözleri. Halbuki hepsi fasit kıyasın zemmi ile alakalıdır. Düşün sen mesela İbn Ömer olarak bir yerde kıyası inkar ediyorsun, zemm ediyorsun. Bir yerde de fiilen kıyas yapıyorsun, sözeden eden kıyası destekliyorsun. Bu çelişki midir yoksa burada iki görüş cem verilir? Alimler diyor ki iki, iki zıp gör, gibi gör, görülen görüşe bakılır. Eğer cem imkanı varsa çelişki batıldır. Burada çelişki yoktur, cem, cem olayı vardır mesela ne gibi? Allah Kur'an'da diyor ki öyle ete haram kılındı. Resulullah da balık ölü, ö, e, e, deniz ölüsü ne diyor? Helal, Helal diyor. Bu çelişki mi? Yoksa burada nasıl cem edilir? Cem mümkün mü? Cem mümkün. Nasıl cem edersin nasları? Dersin ki bu Allah'ın lafsı umumdur. Resulullah'ın lafsı husustur. Husus umuma umumla çarpıştırılır. Ortaya sonuç çıkarılır. O zaman deriz ki Allah'ın ölü etinden kastığı bütün ölülerdir balık hariç. Cem mümkünse şüphe ortadan Kalkar. Bu mevzu da böyle. Bu alimlerin, bu tabinlerin, sahabelerin kıyasının zemmiyle ve kıyasın ispatıyla alakalı şeyler cem edilir. Baktığın zaman onların hep inşa ettiği kıyaslar fasiz kıyaslarla alakalı. Ama sen hiçbir alime dönme, kendi başına imam ol. Al bunları böyle kafana göre al bu rivayetle de, koy kitabı, ondan sonra bak ümmetle kıyasın inkar edilir. Bugün tarih boyunca İbn-i Teymiye İbn kıyası diyorsun Kıyasın babasını kabul ediyordu tabiri caizse. İbn-i Kayyım i̇lham yazdı. Bilmiyorum. Elbanin talebesi tahkik etti onu. Şeyh Meşhur Hasan Yedi cilt halinde. Bunun ilk ilk ilk cildi ilk üç cildi şeyle alakalı kıyasın ispatıyla alakalı ilk üç cildi İlham-ül Ve sahabelerden kıy kıyas yapınla dair rivayetleri İbn-i diyor ki nesilden nesile tarih boyunca insanlar bu rivayetleri alıp kabul etmişlerdir diyor. Hatta hiç unutmuyorum bir tane rivayet var senedinde zayıflık var sahabenin bir tanesi kıyas edin diyor. İbn-i diyor ki senedinde zayıflık da olsa tarih bunun nesilden nesile almıştır. O yüzden mesela bir e, e, aciz bu kaydedir. Bir senette bir ufak bir arızanın olması o senedin e, o hadisin manasının basılı olduğunu göstermez. Çünkü eğer nesilden nesile ümmet bunu almışsa bunun sıhhatine derece eder. O da ayrı fıkıh sütü istediğimiz zaman görürüz. O yüzden baktığımız zaman ademler tarih boyunca bunları almıştır. Biz yıllardır Bukhari'nin bab başlığını getirmiyor muyuz kıyasın inkarına dair, değil mi? Peki ben mesela burada soru soruyorum, diyorum ki kıyası inkar et hiç kabul edenlere geç. Kıyası inkar edenlerden dahi geçmişte bir kişi örnek getirebilir misin Bukhari'nin bu bab başlığını deli vermiş, Bukhari de inkar ediyor diye. Yok Bukhari'nin bab başlığında öyle bir şey yok, Bukhari kıyası kabul edenlerden. Bukhari 35 vakta, bunu şu an Tehlif eden insanlar var. 35 bapta kıyas yapmıştır. Bap başlıkları var ya. Mesela hadiste demir demiştir, tahtaya örnek vermiştir. Kıyas yapmıştır İmam Bukhari. 35'ten fazla bapta. Bukhari nasıl kıyasını inkar edecek? Ve bu kıyasın inkarı diye bir bap yoktur. Bilakis net bir bap başlığı var İmam Bukhari'nin kıyası kabul ettiğinde. Diyor ki, kıyastan zemm olunanlar. Ne demek bu? Biz, biz nasıl tercüme etmişiz? İşte hani tercümeden alıyoruz ya dinimizi. Maturidilerin tercümesinden alıyoruz ya. İşte kıyasın zemmi diye biz anlıyoruz değil mi? Halbuki orada öyle bir şey yok. Kıyas'tan zemm olunanlardır onlarsla. Anlatabiliyor muyum? Biz mesela Bahre'nde Şeyh talebesinin yanında, Velid Seyfi'nin yanında okumaya gittiğimiz zaman, mesela Bukhari'nin bab başlığı geldiğinde onu çok açık ve net şekilde beyan etmişti. Buradaki min harfi tebediye ifade eder. Ben bu bardaktaki suyu içtim dersen, ne anlaşılır bu? Suyun tamamını içtim. Bu sudan içtim dersen suyun birisi. Orada imin harfi cel İşte Buhari de onu kullanmıştır. Kıyastan zem olunanlar. Demek ki ne var burada? Kıyastan zem olunmayanlar. O yüzden biz ne diyoruz? Alimlerin görüşlerini de günümüz alimlerinden alacağım. Bak, İmam Hacer'in bizzat kendisi kendisi, obap başlığını şey yaparken, Buhari fetül bari, Buhari şerh ederken, İbn Hacer bir de İbn Hacer bile. Oradaki min harfi celerinin tebeheviye olduğunu söylüyor. Yani kısım, kıyastan inkar dilenlerin bir kısmı. Demek ki fasit kıyas ve sayı kıyas dahi İmam Bukhari dahi ayırmış. O yüzden zemmedilmeyenler sınıfına da sayı olan kıyası koymuş. Yani çok, söylenecek çok şey var. Ben bugün kıyası inkarla hakkında böyle ufak çeşit, tefek böyle fotokopiler görüyorum, internette risayeler görüyorum. Valla oku ilimden o kadar uzak insanın gülmesi geliyor ya. Kopyalı yapmış adam. İmam kendi böyle kafasına göre anlamış. Sonra da bunu ümmetin önüne sermiş. Bu, bu kadar büyük bir cesaretle. Hiç çekinmeden yani. Bütün bu ümmetin mirasını çöpe atmış adamlar. Ondan sonra da bize diyorlar ki işte e, e, hani getir İmam-ı Şafi'den bir tane kavil. Getir İmam-ı Hanefi'den bir tane kavil. Kıyası kabul ettiğini, inkar ettiğine dair. Ben diyorum ki sen de Resulullah'tan getir bakalım bir tane kavil. E, e, işte Allah'ın namazı farz kıldığına dair. Veya öğle namazının dört tekat olduğuna dair. Ne kavli getirecek bu adam bana? Bir tane hadis getirecek işte bu kadar. Öğle namazı dört tekatli değil mi? Ben diyeceğim ki sen bu hadisi nasıl anladın? Sana birileri nakletti. O, o sahih senetle nakletti. Sana geldi. Değil mi? Sen şimdi Resulullah'ın ki dinde asıl kaynak olan bu sünnetini nereden alıyorsun? Alimlerin ağzının ağzından. O ona rivayet ediyor. ona rivayet ediyor. Sen edine bakıyorsun. Sahih sağlıyorsun. Mesih İmanların kavli de böyle. Onda niye yapmıyorsun onu? Bak ashabına. Ashabı bize nakletmiş bunların kıyası kabul ettiğine dair. Bak ashabı kıyası kabul ettiğine dair ve bu ashabı selef ashabı. Yani onlardan sonra gelen selef akilesine dair olan insanlar. Bak bunlardan bir tanesi bizim e, kitabını okuyacağımız fıkı İbn-i Kudamet-ül rivayet ediyor. İbn-i Kudamet-ül rivayet ediyor. Hatta i̇bn Kudametül Makdis'i ümmetin ihtilafının olduğunu, rahmet olduğunu rivayet ediyor Ahmet İbn-i akidesini açıklarken. Lumatül İtikad kitabında. Al bak. i̇bn Kudametül Kudahmetül Makdis'i selef oğlu selef. Yüzde yüz adam selef. İbn-i onun için Şam'a eden sonra ondan daha büyük bir alim girmemiştir. Bak Lumatül İtikadını söylüyor. Al sana silsile yoluyla İmam Ahmed'in görüşü. Biz hala bugün bile İmam Ahmed'in kaç tane kitabı var ki biz İmam Ahmed'in görüşlerini rivayet ediyoruz. Ama bak Oğlu Sünnesinde rivayet etmişti, Haller Sünnesinde rivayet etmişti, Acuri aslında rivayet etmiş Bu alimlerin görüşlerini, işte bunların ashabına bak, görüşlerin, görüşlerini naklederken kıyası, icmai, hüccet kabul ettiklerini görürsün. Yani bu böyledir. Sen Ebu Hanife'nin kaç tane kitabı var ki? Sen Ebu Hanife bunu demiş mi kitabından getir diyorsun bana. Ashabtan olur bunlar, ağızdan ağza. Anlatabiliyor muyum? Bu meseleler. İşte, oku inşallah. Ya insan bunları söylediği zaman hakikaten yani insanın kızması geliyor ya. Böyle insan yani rahatsız oluyorum ben. Yani düşün ya bizim işimiz gücümüz kalmamış. Valla dinde o kadar mevzu var ki işimiz gücümüz kalmamış. Yani üç beş kişiyle uğraşacağız. Yani kıyas var mı dinde yok mu? Ümmetin fıkıhtaki ihtilafı rahmet mi din mi? İşte bir mezhebin usulünü okumak lazım mı? Lazım değil mi? Fıkıh usulünü okuyalım mı? Okumayalım mı? İşimiz gücümüz yok. Bununla meşgul olmaya başlayacağız yani. Yani bu kadar meseleyi bitirdik biz İşimiz gücümüz yok birkaç kişi yüzünden artık işimizi vallahi hiç de uğraşmaya değmez. Vallahi ben bunları Allah şair hiç uğraştığım yok. Allah da biliyor. E, birlerine yani zamanda nasil ettik bazı fitneler çıktı. O ayrı bir mevzu. Adım. Ama Allah'a hamdolsun. Hak ortada. Evli sünnetin kitapları ortada. Kur'an sünnet nasıl anlaşılmış selefin fehmi ortada. Samimi olan diler tek taraflı değil samimi olarak gider müracaat eder. O zaman Allah'ın dini neymiş? Görür. Evet. Maşallah. Risale yazıyor ya. Yani. Vallahi var ya benim istifade ettiğim tefsirde ve günümüzün en büyük müfessilleri arasındadır. Allahu u Alem. Şeyh Salih Avvadil Meghamisi ben haftada bir gün dersine gidiyordum. Haftada bir gün oluyordu onun Medine'deki dersi. Şehir şehir geziyordu. Evi de Medine'de zaten. Bak adamın bir tane daha kitabı yok. Bir tane kitabı yok. Şimdi talebeler yalvarıyordu ya şeyh diyordu kitap yaz Allah için diyordu ki ben ehli değilim. Ehli olsam yazarım. Adam alim ya. Heh, bu demek değildir bir insanın kitap yazması için alim alim olması şart. Maslahata binaen sen yazarsın. normal bir ilim talebesi de olsan yazarsın maslahata binaen. O ülkende yoktur kimse insanların bir mevzuya ihtiyacı vardır buna benzer şeyler. Ama adam alim olduğu halde yazmıyor. Ama bir o kadar cesaretliyiz ki yani bu ümmetin bütün mirasını çöpe atılma pahasına dahi cesaret edip kitap yazabiliyoruz ya. Bugün biz Türkiye'de ya Allah aşkına duymuyor musunuz? Kıyası ilk yapan şeytandır diyen ya. Bu kadar cesaretli insanlar yani. Ha, o zaman diyoruz ki bak he, o zaman diyoruz ki bak o zaman samimi ol kardeş. Sen kıyası in in inkar eden şeytanın amelidir işte. Bunu sen bu şimdi kıyası kabul edenler şeytanın fiilini yaptırıyor musun? Yani bu alimler İbn-i Teymiye, i̇bn Kayın bunlar i̇bn Kesir, İmam Zehebi i̇bn Hacer, bunların hepsi şeytanın fiilini yapmışlar mı? Şeytanın ameliyle amel etmişler Bunu söylüyor musun? Ya bu adam gibi söyle, cesaret et. De ki evet bunlar şeytan gibi bir fiil yapmışlar. Ya da Allah için sus, bunu örnek getirme. Ki şeytanın kıstası sana reddiye. Neden? Biz kıyası kaça ayırıyoruz? İki Fasit kıyas, sahih kıyas. Fasit kıyas ne? Nas'ın mukabilinde olan kıyas. Nas varken senin kıyas yapman. Nas'ın zıtına. Şeytan nas varken mi kıyas yapmış ya nasıl olmadığı halde. Nas varken kıyas yapmış. Nedir o nas? Allah diyor ki secde et. Bak bu Allah'tan bir nas emir. Bunun mukabilinde şeytan kıyas yapmış. O zaman şeytan neyin mukabilinde kıyas yapmış? Nas'ın nas mukabilinde. Zaten nas'ın mukabilinde kıyas yapmaya herkes batılıyor. Biliyoruz ki Kur'an'da sünnette olmayan bir şey. Bir şeyde kıyas yapılır. Anlatabiliyor muyum? Şeytan Kur'an'da sünnette olan bir şey hakkında kıyas yapmış. Kur'an'da yani, yani Kur derken Allah'ın kelamında olan. Allah demiş ki secde et. Şeytan bu karşı kıyas ederek, sen beni ateşten yarattın, onu çamurdan. Evet. O zaman şeytanın yaptığı kıyas, fasıl kıyas ki bunu inkar eden yok zaten. Fasıl kıyası biz inkar ediyoruz. Şeytanın bu filmin batılı olduğunu inkar eden yok zaten. Ha, bizim bir de bir klasik laflar var işte. Kur'an'da sünnette olmayan şeyin var, Allah demiyorum her şeyi beyan et. Tamam işte Allah zaten her şeyi beyan ediyor, Resul her şeyi beyan ediyor. Bize kıyası yetiyorlar, al sana her şeyin beyanı. Adam diyor ki Kur'an'da sünnette eksik bir şey mi var? İşte biz yok diyoruz. Eksik yok. Yani Kur'an sünnette eksik yok. Kur'an sünnet sana kıyas et diyor. Değil mi? Hucurat suresinde ne diyor Allah? Ey sahipleri kıyas edin. Açık. Fe'ateberiye ibret alın. İbretten maksadın e, aslı uburu şeydir. Yani bir şeyden bir şeye intikal edip zihni o intikal ettiğin mekandan kendine hüküm çıkarıp kendi bulunduğun hali onunla kıyaslamanın ismidir ibret. Biz Türkçede bunu ibret alın diye çevirmişiz. Doğru bir tercüme. Ama işin fıkhına döndüğün zaman ubur şey yani ne demek ibret ibret ne demek Allah sana bir örnek veriyor sonra ne diyor ibret alın yani o olaya bakın sonra kendi o halinize bakın o olayla kendi halinizi kıyaslayıp ibret alın ibret ubur şey yani Allah alimlere bakın tefsirde zik ederler bunu ibret alın ey kısu ya ulul elbabların ey akıl sahipleri kıyas edin onların haliyle kendi halinizi kıyas edin sizin haliniz onun haliniz onun hali gibi ise bu halden kaçının Anlatabiliyor muyum? Yani çok var Nas. Nasıl ne zaman çok. Bunları fıkıhta işleriz. Anlatabiliyor muyum? Ama sen mal ma okursan ibret alını kıyamete kadar kıyas edin diye anlayamazsın. Anlatabiliyor muyum? اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَدًا لِتَكُونُوا شُهَدًا اَعْلَى nas. Biz sizi ne yaptık? Ümmete vasat. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Ne için? İnsanlara şahit olasınız diye. Demek ki ümmetin şehadet ettiği bir şey ne? Hüccet. İcması. Bak Allah diyor ki biz sizi vasat bir ümmet kıldık hem de ümmetten bahsediyor, hak ümmetten ve insanlar da şahit olasın diye demek ki ümmetlerin bizim bu ümmetin şahit, ettiği, şahit olduğu şey nedir? Haktır çünkü ümmet şahit edilirse bu mevzu böyledir, biz buna şahadet ediyoruz icma vardır, haktır ama işimize geldiğiniz zaman bunu sunu da alıyoruz ha. bak bu adam sahih dedi bu Rab'i bundan aldı bu bundan aldı, onu kabul ediyoruz hadisin sayı zayıfında ama görüşe döndüğümüz zaman almıyoruz ki baksana o kaç tane insan var? 3 kişi, 4 kişi. Biz ümmetin icmasından bahsediyoruz. 3-4 kişi de değil. Yani bir de hazır gelmişken bu ayetten bir de fayda vereyim. Bu ayette hadis usulünün Selefin izlediği hadis usulü men menhecinin hak olduğuna delalet var Allah. Ne diyor Allah? Biz sizi insanlara şair olarak kıldık. O yüzden insanlar birbirine şair eder. Bu sikaydı, bu yalancıydı, bu vesaire böyleydi. O yüzden bu ayetten de hadis usulünün hak olduğunun delaleti var. Daha çok var. İmam Şafii'nin istidali var. Müminlerin yolundan başka bir yola ayrılırsa. Yani müminlerin yolunu abi? izledikleri yol. Anlatabiliyor muyum? Yok şimdi o ayeti dallandırıyorlar, oraya çekiyorlar, buraya çekiyorlar. Ne siyak-sivak noktasında dallandırıp budaklandırabilirsin, ne lugat noktasında ne hiçbir şey noktasında. Tutunacağın hiçbir dal yok abicim. Hüccet oğlu hüccettir bu. Tamam Evet. Oku. Bunlardan birisi mi eden yahut bu şekilde başka türlü inanan kimse kafir olur. Bütün bunlar meşhur Cibril hadisinde Cevail Aleyhisselam'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İslam'a, iman ve ihsan'a dair soru soran bir Bedevi Arap kılığında geldiği vakit söz konusu edilmiş esaslardır. Meşhur Cibril hadisi mevcut. Burada İbn-i Teymi'nin e Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resullerine, ölüme kaza ve kadere ima etmek. Şimdi bunları tek tek açıklanmamız lazım. Aslen. <gülüyor> Aslen. Çünkü hepsi başlı başına bir mevzu. Allah, melekler, kitaplar. Ne? Ama şimdi bunlar kitap tek tek değineceği Evet. Bizlerde anlatacağız? Burada bir şey anlatmıyoruz. Şehir ne diyor ona bakalım yeter. Evet. Peygamber ona şöyle demişti. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resullerine iman etmendir. Öldükten sonra dirileşe ve hayrı ile şeri ile kadere inanmandır. İki. Ee, evet. Bu meşhur Cibril hadisinden bir parçadır. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Hı. Diğerlerine okulayım mı? Yok. Kaderin acısıyla tatlısız ve yüce Allah'tan olduğuna inanmaktır. Meleklere iman. Melaike, melekler lafzı, melekin çoğuludur. Kelimenin aslı anlamı elçilik demek olan el-uluke'den gelmektedir. Melekler Hüce Allah'ın yarattıklarından bir çeşittir. Hı. Onları... Evet, e, o zaman melek, e, ulukeden gelir. Ulukede risalet, melekler risalet var ya. Evet. Öyle bir bahsede var. Devam. Onları semavatında yerleştirmiş yarattıklarının işleriyle onları görevlendirmiştir. Kitabında onları gücü Allah'ın kendilerine vermiş olduğu emirlerde ona karşı gelmemekle, emrolunduklarını yapmakla ve gece gündüz yorulmadan aralıksız olarak onu tesvi etmekle nitelendirmektedir. Onlar hakkında sıfat ve amellerine dair kitap ve sünnette varid olmuş hususlarla iman etmek ve onun dışındaki hususlarda bir şey söylememek görevimizdir. Evet. Çünkü bunlar Allah ve Resulü'nün bize öğrettikleri dışında bilgi sahibi olma, olmamızın e, söz konusu olmadığı gaybı hususlardandır. Kitaplara iman. Kitaplar... şimdi <gülüyor> Kitap Kitap kelimesinin aslı <gülüyor> cema e demek, toplamak. Şimdi, kitap kelimesi, bu, bu elimizdeki gördüğünüz kitap var ya, ciltten sayfalardan oluşan. Böyle bir şey yapılmadan önce de insanlar arasında, böyle bir şey yokken de <gülüyor> kitap kelimesi vardı. <gülüyor> kitap kelimesi her zaman var. Çetebek. El Kitap ketiptir yani ceme toplamak demek. Şimdi peki bu ciltten ve sayfalardan oluşan bu cisme niçin kitap ismini vermişler? Çünkü içinde harfleri, yaprakları, kelimeleri topluyor. Bakmış ki bu iki cilt arasında sayfalar var, kelimeler toplamış. O zaman bunlara ne isim vermişler? Kitap. Kitap toplamak demektir. Hatice evet tamam. Evet, Şimdi onu anlatacak. Kitaplar el Lafsı lafzı, kitabın çoğulu olup... Bak görüyor musun? Adam anlatmadı hiçbir... ...nokta. Bırakmıyor. Yok. Kitabın neden kitap isimlendirdiğini bile veriyor adam. Evet. evet. Kitabın çoğulu olup... ...toplamak ve birbirine katmak anlamına gelen... ...elketten gelmektedir. Hı. Kitaplardan kasıp... ...semadan Allah'ın Resulüne indirilen... ...kitaplardır. O zaman kitabın... ...asıl manası toplanmış demek. Evet. Toplanmış. Peki bu cisme neden kitap ismi... ...vermişler? İçinde harfler, kelimeler... Evet. ...yaprakları topladığı için. Evet. Bizim, bizim bu kitaplardan bildiklerimiz İbrahim'in sayfaları Musa Aleyhisselam'a levhalarda indirilmiş olan Tevrat, İsa'ya indirilmiş olan İncil, Davud'a indirilmiş olan Zebur ve son olarak Nazil olan öncekilerini doğrulayan onlar hakkında hüküm vermek konumunda olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bunların dışında kitaplara da icma, icmali, toplu olarak inanmak gerekir. Hmm. Peygamberlere iman. Rusul, peygamberler, Resuller, Resul'ün çoğuludur. Yüce Allah'ın kendisine bir şeriat vahyedip onu tebliğ etmekle emrolunan kişiye resul denildi. Bunların hepsini açıkladık. Evet. Ya. Resul denildi daha önceden belirtilmişti. Yüce Allah'ın kitabında ismini verdiği kimselere tafsili olarak iman etmemiz gerekir. Bunlar 25 peygamberdir. Şair şu sözüyle bunları zikretmiş, zikretmiş bulunmaktadır. İşte bu hüccetimizdir. Şair yüce Allah'ın El Enam 83-86 ayet. Dipnotu okuyorsun şimdi değil mi? Dipnotu evet. evet. Söylemedim kusura. Tamam. Ayeti kerimede yer alan şu mealdeki buyrukları kastetmektir. Türkiye i̇şte bu ka hücretin o hücretimizdir. Bu ayette geçen bir evet. Şimdi o ayetin tamamını altta veriyor. evet. İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz hücretimizdir. Evet. Biz kimi denesek onu derece derece yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir. Her şeyi çok iyi bilendir. Biz ona... İshak ile Yakub'u başladık. Burada 2-3 filan yazmış ama bilmiyorum. Biz burada 2-3 filan yazmış ama diyorum. orada resimleri saydıkça He. isimlerini veriyor. Tamam mı? Tamam. 2-3-4 evet. Tamam. Biz ona İshak ile Yakub'u başladık. Söyleyeyim mi 2-3 diye konuşmuş. Her birine hidayet verdik. Daha önce de Nuh'a da hidayet verdik. Onun zürriyetinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya, Harun'a da biz iyi hareket edenlere işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa'ya, İlyas'a da hidayet verdik. Hepsi salihlerdendi. İsmail'e, Elyas'a, Yunus'a, Lut'a hidayet verdik. Her birini âlimler üstü kıldık. İşte bunlar toplam 18 peygamber ismidir. Evet. Bu, geriye, o zaman bu ayetlerde 18 tane. Geriye ne kalıyor? Geriye 7 2. tane. İkinci beyitte Abdullah'ın verdiği 8 peygamber kalmış. Evet. Şimdi bak geriye kalan 8 mi diyor? 8 yanlış söylüm şu an. He, 7 tane. tane tamam. yani. 7 tane. tane. 25 Şimdi Arapçasında da zaten 7 diyor bu. 8 demiş yanlışlıkla. yanlışlıkla tamam. Yedi tane. O 7'de, 7'de de şair Hı. şiirinde veya nazım nazımında şair şiirinde beyitinde bunları. Topluyor. Evet. Oku bakayım. Ee, i̇şte bu hüccetimizdir. Buyrun Bak da, şöyle şiir. Fî tilke hüccetuna minhum semâniyeh min ba'di aşrin ve yapka seb'atun ve hum idrisuhu duşu aybun sâlihu ve keze zülkifli âdemu bil muhtari kad'i böyle beyt yapmış. Evet. Burada anlatıyor. Evet. İşte bu hüccetimizdir. Buyruğunda sekiz, sekizinin ile onun adı geçer geriye yedisi kalır. Onların da adı şudur. İdris, Hud, Şuayb, Salih ve Zülkif ile Adem ve bir de sonuncuları olan o seçkin Peygamber Muhammed. Evet. Bunların dışındaki Resul ve Nebilere gelince biz onların nubuvet ve risaletlerine itikad etmek anlamında icmali olarak iman ederiz. Onların sayılarını ve isimlerini araştırmak gibi bir külfetin altına kendimizi sokmayız. Çünkü bu Yüce Allah'ın bilgisini kendisine ayırmış olduğu hususlardandır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Kıssalarını sana daha daha önce anlattığımız peygamberlere de kıssalarını sana henüz anlatmadığımız peygamberlere de vahyettik. Nisa 164. Evet. O zaman bildirilmeyenler var. Onlara evet. da imari şekilde iman ederiz. Evet. Bu peygamberlerin kendilerine risalet rısalet olarak verilen bütün hususları yüce Allah'ın kendilerine emretmiş olduğu şekilde tebliğ ettiklerine, kendilerine peygamber olarak gönderilmiş oldukları arasından hiçbir kimsenin bilmemesi söz konusu olmayacak şekilde bunları açık ve seçik bildirdiklerine, yalancılıktan, hainlikten, tebliği gizlemekten ve ahmatlıktan yana korunmuş olduklarına da iman etmek gerekir. Onların en faziletlileri ulul azam diye diyebilen peygamberlerdir. Meşhur olan görüşe göre bunlar Muhammed, İbrahim, Musa ve İsa ile Nuh hepsine selam olsundur. Evet. Çünkü bu yani peygamber ulul azam derler, evet. En faziletli. Bu peygamberin hepsi Yüce Allah'ın şu buyruklarında. Şimdi icmaen nedir? Muhammed Aleyhisselam. Sonra İbrahim Aleyhisselam gelir. Evet. Sonra selef itilaf etmiş. Musa mı? İsa mı? Nuh mu? Bunlardan hangisi? Hı hı. Daha Bunda itilaf var. Evet. Ama bunun dışında en faziletli Muhammed Aleyhisselam. Sonra İbrahim Aleyhisselam. Evet. Burada ittifak. Evet. Ondan sonraki üçte itilaf. Evet. Oku. Çünkü bu peygamberlerin hepsi Yüce Allah'ın şu buyruklarında birlikte zikredilmiş bulunmaktadır. Evet. Hani peygamberlerden Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan Asap almıştır. Evet. Yedir. Evet. O dini dosdoğru tutun, ondan ayrılığa düşmeyin diye dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim, Musa ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi size de şeriat yaptı. Şura evet. 11. Evet. Yanlış demişim. 13 olacak. Burada bir yanlış var. Evet. Bağs'a öldükten sonra dirilişe, dirilişe iman etmek. Evet. el ne demek? Hani imandan sonra dirilişe inkarnık. Evet. evet. Bağs, asıl anlamı itibariyle bir şeyi kaldırmak ve hareket ettirmek demektir. E, dirildiği zaman da insan hareket ettiriliyor. ve evet, kalkıyor. Evet. Oradan alınmış. Evet. Şer'i bir terim olarak Bağs'tan kasıt ölülerin kıyamet gününde diriltilmiş oldukları halde kabirlerinden çıkartılmalarıdır. Bunun sebebi ise aralarında hüküm vermektir. Kim zerre ağırlığı kadar bir hayır işlemişse onu görecek. Kim de zerre ağırlığı kadar bir kötülük işlemişse onu görecektir. Bu ayettir daimlerin. Evet. Evet. Yüce Allah'ın kitabında açıklanmış olduğu şekilde bağsa iman etmek gerekir. Bu da dünyada bulunan cesetler parçalanmış ve dağılmış iken bunları, bunların bir araya toplanmaları, yeni bir şekilde yaratılmaları ve te tekrar onlara hayat verilmesiyle gerçekleşecektir. Felsefecilere hmm. Hristiyanlar, Hristiyanlar gibi Cismiani dirilişi inkar eden kimse kâfir olur. Bu bunu kabul etmemek etmekle birlikte yüce Allah'ın ruhları dünyada bulunan cisimlerin dışındaki bedenlerde dirilteceğini iddia eden kimse kimse ise bidatçı ve fasık bir kimsedir. Devam. Tamam. Kaderi iman. Kader kelime olarak mastardır. Bir şeyin miktarını kuşatmak, bilmek anlamına gelir. Şer'i bir terim bu. Miktarını olarak. kuşatmak. İşte evet. kaderde de bazı şeyler miktar ediliyor. İşte sen bu kadar ecden, bu kadar evet. ödeyeceksin gibi. Böyle bir bağlantısı var. Evet. Şer'i bir terim olarak kaderden kasıt şudur. Yüce Allah eşyanın miktarını, miktarlarını ve zamanlarını ezelden beri bilmiştir. Evet. Daha sonra da kudret ve meşiyeti ile bunlara dair bilgisine uygun olarak bunları var eder. Ayrıca o bunları meydana getirmeler önce leh-i da yazmış bulunmaktadır. Hadiste <gülüyor> belirtildiği gibi Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. <gülüyor> Halbuki bu, nedir Allah'ın? İtilaf ne var. Bazı halimler kalem demiş, bazıları arş. Yani. Doğru olan görüş, arş. Öyle. Ve bu tercüme de uygun değil. Burada evvelu da bak şimdi, işte selefin fehimi giriyor burada. Yani burada şimdi selefin fehimi giriyor. Bak. Evvelu, Arapçanın aslı hareketsiz mi? Hareketsiz. Evvelu ma halakallahu el kalem. Ma el Eewelu, evvelu ma halakallahi el kaleme. Evvelu evvelu ma halakallahi el kalemu. Tamam mı? Böyle de okuyabilirsin. Veya kalemde, okuyabilirsin. Evveli evvela. Evveli okursan mana farklı, evveli okursan mana farklı. Evveli okursan ne demek? Allah ilk kalemi yaratmıştır, manası bu. Evveli okursan Allah ilk kalemi yarattığında ona yaz demiştir. İkisi arasında fark var, ilk yarattığında. Yani sizin Ahmet ilk doğduğunda ağlamıştır mesela. Bu ilk doğan Ahmet mi? Hayır. Değil. Şimdi o zaman iki şekilde anlaşılır. Evvelu <gülüyor> ma Allah ilk kalemi yaratmıştır ve ona yaz demiştir. Ya bu şekilde anlaşılır. Veya Evvelu halakallahu kaleme diyor okursun Allah kalemi ilk yarattığında ona yaz demiştir. Şimdi ikinci şeye göre o zaman kalem ilk yaratılmış olması gerekmiyor. O zaman bunu nasıl anlayacağız? Diğer naslara döneceğiz. Diğer naslara döndüğümüzde Râcih olan görüş. Her, her ne kadar selefin arasında ikirahtı olsa râcih olan görüş e, e, ikinci söylediğimiz yani e, arş ilk yazılmıştır. İbn-i Teymiye de bunu tercih ediyor. Bunun münakası ve delili ileride gelecek. Burada mevzumuz değil. O, o zaman bu ilk, ikinci olarak daha râcih oluyor değil mi görüş? Kaleme. Kaleme kelimesi daha şey oluyor değil mi? Tabii. Ya, evvele, evvele, evvele şeklinde var, okursam evvele daha olur. Evet. Evet. Al dönme. Oku bakayım kıyamete kadar bu kâlim Tek başına nasıl anlayacağım bunu Aslı? Ya çelişki var deyip dinden çıkarsın. Ya buna bak ya. Kalemi önce, açmaya önce onu daha bilemiyoruz deyip böyle. Kalırsın. Evet. Ya sapatırsın ya başka bir şey olursun. Ya ne bileyim Allah affetsin. Evet daha Allah'ın Allah ilk yarattığı şey kalemdir. Ona yaz dedi. O ne yazayım deyince olacak olan her şey yaz diye buyurdu. Evet. Sahip bir hadistir. Kaynaklar ileride kader, imanın dereceleri anlatılırken gösterebilecek. Biz de ileride değineceğiz. Kaderden... Evet pasetin ileride evet kısa. Allah da şöyle buyurmaktadır. İster yeryüzünde, ister nefis, nefislerinizde meydana gelen her bir musibet mutlaka bizim onu yaratmamızdan önce o bir kitaba Evet. Demek Allah bunu yazmış Yapımız. ve Allah hepsini ne yapmış? Yaratmış. Şimdi bu bu e, bu ayet ne der? Bu ayet ne der? Allah kader kaderlerden kaderlerimizi yaratmadan önce yazmıştır. Bu ona der. 2 iki, iki Allah şerri de yaratır. Hayrı da de yaratır. yaratır. Çünkü bizim bütün yapacaklarımızı Allah kitapta yazmış. Yaratır. Ve yaratmış Allah azze ve celle. Allah ne yapar bunları? Yaratır. Evet. Ama Allah'ın şerri yaratır. Ama Allah istemez. Evet. Tamam, o ayrı mevzu. O kaderde gelişmez. Şimdi yeni bir e kelam var İbn-i Diyor evet. ki وَمِنَ iman billah. Allah iman, iman da, da bir kısmı şudur. El-İmanu şuna imandır. Bima vasfabihi nefsihi kendisini vasıflandırdığı şey iman etmektir. Fi Kitabihi'l Aziz, Aziz olan kitabında. Ve bima vasfabihi Resuluhu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu vasıflandırdığı şeyle vasıflamaktır. Allah iman budur. Nasıl? Min gayri tehrif, tehrif yapmaksızın, ve la tatil, tatil yapmaksızın ve min gayri te'kif, tekif ve temsil. Bu ders çok çok çok dikkat edilmesi gereken diye. bunu işlemeyeceğiz. Burada bitiriyoruz ders. Önümüzdeki dersi. Önümüzdeki ders buraya işleyeceğiz. Evet. Sadece bu kısmı. Burası çok önemli. Tatil, tehrif, ta te'kif, temsil nedir? Bunlar arasındaki fark biraz uzatacağız dersi. Evet. Ee, sadece buna ayıracağız. Buna. E, yani çok e, ilmi olacak önümüzdeki ders. Yani alimlerden aldığımız kadarıyla nakledeceğiz onlardan. Çok önemli. Tek tek dikkat etmemiz lazım ve çok dikkat etmemiz lazım. Çok karışık gelebilir. Dikkat edersek anlarız. Evet. Çok ince yerlerine. Çünkü bunun üzerine bunu fıkredersen isim sıfatı ha Bu te, bu temeldir işte isim sıfatta, Bu giriş işte buradan itibaren artık her cümlesi kitabın ve her anlatacağımız şey tabiri caizse hayati önem taşıyor. Biz Allah'ın izniyle bu kitapta bütün kefserinin de e, şüphelerine ve diğer bütün muhabdaların şüphelerini tek tek ele alıp cevap vereceğiz. Ama bunları fıkıh etmezsen cevapların hiçbirini anlayamazsın, fıkıh edemezsin. O yüzden ezberlemen lazım. Tarifin manası, teşbihin falan hepsini tek tek ezberleyeceksin. Ve bundan sonra gelen bütün kaydolara dikkat edeceğim ve bütün şüpheleri ele alacağız. Ve tek tek cevap vereceğiz. İlmi, alimlerin sözlerinden diğer naslarla, lugavi, ıslahı manalarla, siyak, sibakla yani bunlara her türlü saldırıya geçeceğiz bunların şüphelerine. Ama bu nasıl anlaşılır? İşte bu bundan sonraki her noktaya dikkat ederek ki özellikle bu tarif, tahrif, teklif, temsil bunlara özellikle dikkat edeceğiz. Tamam. Sonra bu gelen bütün şüpheleri tek tek ele alacağız. İnşallah hepsine Cevap vermeye çalışacağız. O yüzden bundan işte asıl bundan sonra başlıyor akide. Önümüzdeki dersten itibaren. tamam? Ee, bayağı da uzattık yani bugün yaklaşık Arapça ile beraber iki saati geçti ders, değil mi?